I'm not Bugün 1 Aralık Salı, Yıl 2015, Ay 12, Gün 335, Kasım 24, 1437, Hicri Sefer 19, 1431, Rumi Kasım 18, Türk Kadınının Siyasal Haklarını Kazanması, 1935, Keskin Rüzgarlar, Dünya Eğit Günü, Günü Tarihi, 1 Aralık Dünya Eğit Günü, 1 Aralık Dünya Eğit Günü olarak kabul edilmiştir ve her yıl 1 Aralık'ta Eğit konusunda etkinlikler yapılmaktadır. Devamı yarın. Günün malumatı. Aralık ayında. Meyveler. Donlardan önce sonbahar hekimi bitirdir. Havalar iyi gittiği takdirde meyveli, çekirdekli ağaçlar budanır. Toprak gübrelenir. Devamı yarın. Büyük saatli marif takvimi. Marianita en su cuarto se hallaba y ella sola se puso a pensar si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Marianita salió de Granada y al encuentro salió un militar que la dijo dónde va usted sola, que hay peligro vuelva hacia usted atrás. Marianita se volvió a su casa, la bandera se puso a bordar, la cogieron con ella en la mano y el delito no pudo ocultar. Ay, Pedrosa, como me has vendido, no me has sido constante y leal, que el registro que en mi casa ha habido varias muertes os ha de costar. Mariana llevan a la cárcel y la gente llorando detrás y sus hijos llorando decían vente a casa querida mamá. A Mariana suben al cadalso y a sus hijos allí les dejó y la gente llorando decía Marianita declara por Dios. Decía al verdugo, no declaro que quiero morir, que a mi alma la recéis un credo y a mis hijos no desasistir. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras las hizo llorar, al ver cómo Marianita muere en cadalso por no declarar. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Mikrofonda ben Can Tombil, Teknik Masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editörel destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra bugün ve önümüzdeki iki hafta boyunca aramızda olmayacak. Kendisi 21. Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi iklim Değişikliği Konferansı'nı takip etmek üzere, bu zirveyi takip etmek üzere Paris'te bulunuyor. Bugün ve 2 hafta önümüzdeki 2 hafta boyunca saat 9.10 kala Paris'e Ömer Madre'ye bağlanarak günün değerlendirmesini almaya da devam edeceğiz. Açık gazetenin ardından başlayacak olan iklim için programından da ee, Özgecan Karan'ın Paris'ten bizler için hazırladığı sesleri dinleyeceksiniz. Ve e, 10 program boyunca sürecek olan özel bir köşemiz de başlayacak. Naomi Oreskes ve Eric Conway'in yazmış olduğu Batı Uygarlığının Çöküşü adlı kitabı. Bugün itibariyle dinlemeye başlayacaksınız iklim için programında. Evet konu iklim değişikliği ama bu sefer tarih biraz farklı. 2393 yılından dünyaya bakıldığında görülen bir tarih anlatısı içindeki iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Fazla spoiler vermeden yeni insan yayınlarından çıkan bu kitabı iklim için programında dinleyebileceğinizi şimdiden söyleyelim. Programın başında dinlediğiniz parçanın parçayı söyleyen kişi de. Hakim Diyazlı, parçanın ismi de Sobre Mariana Pineda. Neden dinlediğimizi ise Eduardo Galeano açıklıyor. Aynalar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru. Salya İnci. Mariana. Kral Fernando 1814'te Pepa'yı öldürdü. Pepa, iki yıl önce Engizisyonu kaldırıp basın özgürlüğünü, oy kullanma hakkını ve diğer küstahlıkları getirmiş olan Kadiz Anayasası'na halkın taktığı isimdi. Kral Pepa'nın hiçbir zaman var olmadığına karar verdi. Onu sanki bütün o, olayların hiç yaşa bütün o olaylar hiç yaşanmamış gibi tarihten silinmesi gereken, bomboş ve herhangi bir değeri ya da etkisi olmayan bir şey olarak ilan etti. Ve bunun ardından monarşik despotluğun düşmanlarını tarihten silmek için bütün İspanya'da dar ağaçları kuruldu. Bir 1831 yılı sabahı çok erken saatlerde Granada şehrinin kapılarının birinin önünde, Demirden kolye Mariana Pinada'nın boynunu kırana dek cellat Manevela'nın kolunu çevirdi. O suçlu bulunmuştu. Bir bayrak işlemekten, özgürlük entri entri entrikacılarını ele vermemekten ve aşıklarının yaptıkları iyilikleri kendisini mahkum eden yargıca söylememekten ötürü. Mariana'nın kısa bir yaşamı oldu. Yasak fikirleri, yasak erkekleri, siyah başörtülerini, çikolatayı ve romantik şarkıları seviyordu.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 Evet, günün haberlerine bakmadan önce günün tarihine bir dönelim. 1940 yılında bugün İkinci Dünya Savaşı dolayısıyla Türkiye'de geceleri karartma e, uygulaması başlamış. 1964 yılında bugün ise Türkiye ile Avrupa Ekonomi Topluluğu arasında ortaklık kurulmasını öngören 12 Eylül 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması yürürlüğe girmiş. Ama hatırlatmakta fayda var. 2009 yılında Lizbon Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte. Avrupa topluluğunun kurumları Avrupa Birliği kapsamına alınmış ve topluluğun varlığı yani Avrupa ekonomik topluluğunun varlığı son bulmuş 2009 yılında. 1987 yılında bugün ise Dünya Sağlık Örgütü Dünya AIDS Günü'nünde ilk kez duyurmuş Saatli Marif Takviminde de bugünün malumatlarından biri olarak geçiyordu ee, bu konu. Bugün vereceğimiz haberler arasında en önde gelen konulardan biri sanırım Paris'te dün başlayan iklim zirvesi ve bu iklim zirvesine dair olan haberler olsa gerek. Paris'te dün başlayan iklim zirvesinde konuşan Amerika Birleşik Devletleri Barack Obama zirvenin küresel ısınmayla mücadelede bir dönüm noktası olacağını söylemiş. Cumhurbaşkanı küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyorum küresel iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 yılına kadar yol haritamızı belirledik demiş Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paris'teki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin e, iklim zirvesinde çekilen aile fotoğrafına dahil olmamış bunlar özetler bu konuyla alakalı ufak bir e, malumat devrelim bu zirveye dair tüm gelişmeleri açık radyoda ve Yeşil Gazete'de görebileceğiniz gibi aynı zamanda iki günde bir basılı olarak yayınlanacak internet üzerinden. İklim Postası bülteninden de takip edebilmeniz mümkün. Paris İklim Zirvesi gelişmelerinin bülteninin yanı sıra Postası.org sitesinden de sürekli güncellenmiş halini göreceksiniz diye de bir haber vardı Yeşil Gazete'de. Paris'teki özet bu. Özetlerle devam edelim. Sonra detaylarına gireriz. Paris'te bir kavga var gibi duruyor aynı zamanda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eee, dıştan petrol alınıyor. Türkiye dıştan petrol alıyor. Yakıştırması ahlaki değil derken Vladimir Putin, Türkiye'nin Rus savaş uçağını işi dile petrol ticaretini korumak için düşürdüğünü savunmuş. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kimse bizden görüyorumuzu yaptığımız için özür beklemesin açıklamasını yanıt vermiş. Medvedev, Türkiye'ye garip bir tavır takınıyor, yorumları gereksiz demiş. Rusya'dan Türkiye'ye yönelik yeni açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorovçki, Dvorkoviç, evet Dvorovçki, Türkiye'den sebze, meyve, tarım ürünlerinin ithalatını yasaklayacaklarını ama enflasyon baskısını azaltmak için birkaç haftacık bekleyeceklerini söylemiş. Ee, Rusya'da iş yapan Türklerin zor durumda oldukları söyleniyor. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik kararlarına kültürel etkinliklerde eklenmiş bir e, judo e, müsabakası daha önceden iptal edilmişti Putin'in katılacağı Aralık ayında. Şimdi yeni planlarda yeni programlarda iptal ediliyor. 2016 yılında yapılması planlanan Rus-Türk Kültür Yılı programı da iptal edilmiş durumdaymış. Özet olarak bunları söyleyebiliriz ee, ama devam ediyor Rusya ile alakalı ve bu çatışma durumları ile alakalı olan haberler dün fazla bahsedemedik ama bugün biraz daha detay verebiliriz belki Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde 30 Eylül'den beri devam ettirdiği hava saldırıları geçtiğimiz hafta sonu en kanlı günlerinden birini yaşamış, e, yaşatmış Suriyelilere Rus uçakları Humus, Hama, Halep ve İdlib'de çok sayıda hedefi vurmuş. Rejim muhaliflerinin kontrolündeki bölgede yapılan bu saldırıların sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 40 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişinin de yaralandığı söyleniyor. Rus hava kuvvetlerinden Igor Klimov havadan havaya füze ateşleme kapasitesine sahip savaş uçaklarını bugünden itibaren yani dünden itibaren Suriye'deki operasyonlarda kullanılmaya başladığını duyurmuş. Ee, galiba IŞİD'in uçaklarına karşı kullanmaktan daha ziyade Türkiye tehditi üzerine yapılmış bir hamle olarak da görebilmek mümkün bu gelişmeyi. Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaparak Suriye'de düşürülen Rus Su-24 uçağının e, düşürülmesinin ardından ölen pilotun Moskova'ya gönderildiğini bildirmiş. Ardından da yapılmış olan e, bir askeri tören vardı. Bunun görüntüleri de bildirmiş. E, hem gazeteleri hem televizyonları hem de internet sitelerindeki haber portallarından yansıdı. Özet buydu Rusya'daki ve Suriye'deki gelişmelerle alakalı. Geçtiğimiz cumartesi günü Diyarbakır Barasu Başkanı Tahir Elçin'in öldürüldüğü ve iki polis memurunun hayatını kaybettiği saldırının olduğu yere yerde inceleme yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz'ın da aralarında bulunduğu heyete yine ateş açılmış. 2000 yapmak istediği detaylı inceleme bir kez daha ateş açılması ve çıkan çatışma nedeniyle tamamlanamamış. Ee, bu ikinci kez yaşanıyor. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin konuşmuş. Tahir Elçi'yi öldüren kurşunun polisin silahından çıktığı kesindir demiş HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü sokağa giren silahlı kişilerle çatışan polislerde ilk ifadelerini vermişler. Habere göre diğer polis memuru ateş edemeyen polis memuru daha doğrusu ateş edip hedefi tutturamayan tutturamadığı söylenen ve görülen polis memuru ateş ettim ancak vurup vurmadığım konusunda emin değilim. Mermilerin bitince yere düşen arkadaşımın silahını aldım şeklinde ifade vermiş. Diğeri de üzerime atılan silah sonrasında konsantrasyonum bozuldu. Ve ateş edemedim isabetli ateş edemedim şeklinde bir açıklama yapmış bir ifade vermişti bunun bilgileri mevcut e, gazetelerde geçen hafta tutuklanan Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar e, ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün avukatları iki gazetecinin tutukluluğuna da itiraz etmişler bugünün kısa özeti bu şekildeydi şimdi biraz detaylara bakmaya başlayalım İklim zirvesinden bugün bahsedebilme fırsatını hem açık gazetede hem de iklim için programında bulacağız. Dün birçok devlet lideri konuştu, fotoğraflar verildi ve ardından da birçok açıklama yapıldı. Doğu Çave ile bunu haberleştirmiş, ben de oradan aktarayım. Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi'nde 150 ülkenin devlet ve hükümet temsilcileri katılıyormuş. Zirveye katılan liderler küresel iklim değişikliğinin küresel ısınmanın azaltılabilmesi için önlem alınmasını talep etmişler. Zirvenin ilk gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon işbirliği yapılması ve özveriliği olunması çaresi yapmış. Ban Ki-moon böyle bir siyasi an bir daha asla gelmeyebilir demiş. Ban e, iklim zirvesinin sonunda açık bir mesajın gerekli olduğunu da belirtmiş. Herkesin istediği de bu. Açık bir mesaj imza ve uygulanabilir bir şekilde e, ortaya konulan bir yol haritası. Herkesin istediği galiba bu. Ama Ban e, bunun 2100'e kadar küresel ısınmanın 2 dereceyle sınırlandırılması hedefine ulaşmak için gerekli olduğunu da belirtmiş. 2100 gibi de büyük bir rakam koymuş Ban Kimun. Bu da eleştiriye neden olabilir. Ev sahibi Fransa'nın Cumhurbaşkanı François Hollande da zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına çağrı yaparak bütün insanlığın umutları sizin sırtınızda demiş. Hollande niyet beyan eden bildirgelerin artık yetmediğini, bu haftanın sonuna kadar yeni bir küresel iklim anlaşmasının imzalanmış olması gerektiğini de ifade etmiş. Biraz daha net konuşmuş galiba. Amerika Birleşik Devletleri Barack Obama ise ulusal bencilliğe karşı uyarıda bulunmuş. Obama gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiğini belirtmiş. Bir şey yapma sorumluluğu üstleniyoruz demiş Obama. Obama ile alakalı detaylı bilgiyi aynı zamanda BBC Türkçe'nin haberinde de görebilmeniz mümkün. Barack Obama hitap ettiği hitap ettiği delegelere uzlaşmaya varmaları çağrısında bulunmuş. Gelecek kuşaklar bizi izliyor bizi izliyor demiş. O bu yüzyılda bütün sorunlardan çok iklim değişikliği belirleyici olabilir. Buraya Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece sorunu kabul etmekte kalmayıp çözüm için çözüm içinde bir şeyler yapmaya bağlı olduğunu söylemek için şahsen geldim diye konuşmuş çözüm için gelmiş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Son yıllarda karbon salımları sabit kılırken küresel ekonominin büyüyebileceğini göstermiş gösterdiğini ve ekonomik büyüme ile çevreyi korumanın birbiriyle çatışan kavramlar olduğu tezinde çürüdüğünü vurgulamasında yapmış. Ve 195 ülkeden delegelerin katıldığı iki haftalık zirvede bunları konuşmuş Barack Obama. Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuşanların arasında iklim iklimin korunması konusunda dünyaya güçlü bir mesaj gönderilmesini istemiş Merkel. Bu harekete geçmek zorunda olduğumuzu bugün harekete geçmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu konferansın iddiası olmalı demiş. Ee, kalkınmada olan ülkelerin, kalkınmakta olan ülkelerin talepleri de var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sanayi ülkelerine kalkınmakta olan ülkelerle dayanışma içinde olunması çağrısı yapmış. Çin lideri iklim hedeflerinden farklı ülkelerin durumlarını göz önünde bulundurulmasını istemiş. Bu hedefler belirlenirken. Xi bu daha az kalkınmış durumdaki ülkelerin iklim hedeflerine karşın yoksulluğu azaltmak ve halkın yaşam standartlarını yükseltmek zorunda olduklarını da belirtmiş. Afrika ülkeleri ise küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılmasını talep ediyorlarmış. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi de oradaymış. Cumhurbaşkanı da orada hatırlatması benden. Afrika ülkeleri adına şu ana kadar planlanandan daha fazla mali yardım talep etmiş. El-Sisi... Uzlaşmanın bir takım yükümlülükleri de beraberinde getirmesi şart demiş. 2020 yılına kadar kalkınmakta olan ülkelere yıllık 100 milyar euro yardım yapılması, 2020'den sonra ise bunun iki katına çıkarılması gerekiyor diye konuşmuş. Biraz e, pa, yani para konularına girmiş Sisi. Sıkı güvenlik önlemleri olduğundan da bahsediliyor. Yine aynı şekilde. 13 Kasım'da düzenlenen 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları nedeniyle sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Paris'te adeta kuş uçurulmuyormuş. Bu kuşun uçurulmadığını zaten pazar günü e, barışçıl eylemcilerin yapmaya çalıştığı eylemi gaz bombalarıyla saldıran polisin e, operasyonlarıyla gördük. Cumhuriyet meydanında gerçekleşen bu operasyonlarda yüzün üzerinde kişi gözaltına alınmıştı. Daha öncesinde de çeşitli e, gözaltılar olmuştu. İki hafta sürecek olan zirvede diye yazıyor Deutsche Welle'nin haber e, haberinde, iklime zararlı serre gazı salımının azaltılması ve küresel ısınmayı 2100'e kadar 2 dereceyle sınırlandırılması öngören sınırlandırılmasını öngören bir uluslararası iklim sözleşmesi imzalanması hedefleniyormuş. Birleşmiş Milletler verilerine göre şu ana kadar 183 ülke iklim hedeflerini sunmuş. Diplomatlar ve çevreciler zirve öncesi temkinli açıklamalar yapmıştı diye hatırlatılıyor. Ee, Türkiye'den de yapılan bir açıklama var. 2030 yılına kadar yukarı tarihimizi belirledik diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bugün e, iklim için programında da aynı şekilde e, hem Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını hem de Ömer Madra, Ümit Şahin, Menekşe, Menekşe ve aynı zamanda Özgecan'ın da söyledikleri bu konunun üzerine yaptıkları yorumları dinleyebileceksiniz. Bir 10 dakikalık ses kaydı içerisinde her de vermeye çalışacağız. 2030 yılına kadar yol haritamızı belirledik demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paris'te düzenlenen 21. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşmuş. Ee, ve Erdoğan burada yaptığı konuşmada küresel ısınma sorununa dikkat çekerek küresel iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 yılına kadar yol haritamızı belirledik demiş. Paris anlaşmasına vurgu yaparak adil, etkin ve kapsayıcı bir anlaşmanın altına imzamızı atmamız gerekiyor diye konuşmuş aynı zamanda küresel sıcaklık artışının 2 derece altında tutulması için ciddi bir enerji ciddi bir rejim gerektiğini ifade etmiş Erdoğan bunun için adil etkinlik kapsayıcı bir anlaşmanın altına imza atmanın temel sorumlulukları olduğunu da dile getirmiş İstanbul'un ve Türkiye'nin daha doğrusu Türkiye'nin 2030'a kadar emisyon artışında yirmi bir'e kadar artış azaltım sağlam artıştan azaltım sağlamayı hedeflediklerini açıklamış Erdoğan bu konu oldukça kafa karıştırıcı ve neyin ne olduğunu da işte bu biraz önce bahsettiğim konuşmada müahin aktaracak bu doğrultuda çabalarımız imkanlarımız ve alacağımız uluslararası destekler ölçesinde arttırarak sürdüreceğiz bütün çalışmalarımızı diye de konuşmuş Paris'teki görüşmelerde mutabakata varılması için farklılaşma konusunun kesinleştirilmesini istemiş Erdoğan. Sözleşmenin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesinden muhafaza edilmesi gerekiyor. Paris Anlaşması sözleşmenin eklerinden bağımsız, gerçekçi ve esnek bir sistem haline getirilmelidir demiş. Paris Anlaşması'nda dengeni sağlanması amacıyla azaltım ve uyum konuları eşit düzeyde ele alınmalıymış Erdoğan'a göre. Sağlanacak desteklerle de uygulama güçlenmeliymiş. <gülüyor> Özür dilerim, güçlenmelidir denil, demiş. Bu konuda asıl sorumluluğu gelişmiş ülkeler üstlenmelidir diye de topu aynen Abdülfettah el gibi gelişmiş ülkelere atmış. Bu şekilde e, diplomatların açıklamaları vardı e, ülkelerin temsilcilerinin açıklamaları vardı özür dilerim e, Paris'te. Bu konu e, birçok gazete yansıdı Paris'teki iklim zirvesi ama bir bakalım. İklim değişikliğine dair herhangi bir ibare var mı? Rusya ve Putin geriliminden başka. Mesela Taraf Gazetesi'nde e, bu konu ele alınmış mı Putin görüşmedi deniliyor. İklim zirvesi aile fotoğrafına girmeyen Rusya devlet başkanı Putin Ankara'nın talebine rağmen Erdoğan'la görüşmemiş zirveden bahsediliyor. İklim zirvesi deniliyor ama ne konuşulduğuna dair ve ne önleminin ne olduğuna dair herhangi bir e, ibare yok taraf gazetesinde. Zaman gazetesine bakalım. Zaman gazetesinde de iklim değişikliğine dair sadece Putin or Putin'den Ağrı itham Erdoğan'dan rest denilmiş. Bu konuya e, önevi verilmiş. Türkiye'nin işitten petrol alması ya da bu iddiaları ispat edemezsen istifa edecek misin diyen Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından başka bir şey görebilmek mümkün değil. Daha önemli galiba. Ee, bu iklim değişikliğiyle alakalı olarak dünyanın geleceğini de bir yandan ilgilendiren, doğrudan etkilen, etkilendiren konudan daha önemli gibi duruyor galiba. Türkiye'nin petrol alması işitten. Ee, diğer gazetelerde de durum benzer. Ee, konu iklim zirvesinde tartışılıyor ama iklim zirvesinde tartışılan konu e, iklim değişikliği değil Putin ve e, Erdoğan gerginliği biraz da buna deneyelim galiba birçok gazetede bu konuyla alakalı e, haberleri görebilmek mümkün zaten e, iklim için programında kaldığımız yerden bu iklim değişikliğiyle alakalı olarak geçen açıklamaları ve konuşmaları aktarmaya devam edeceğiz bugün Polemik var, evet. Rusya lideri Putin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği zirvesinde aile fotoğrafına da girmemiş. Polemik de buradan başlıyor ve devam ediyor. Rusya lideri Putin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği zirvesinde aile fotoğrafına girmemiş. Ancak Rus medyasında Putin isteseydi zirveye zamanında gelebilirdi. Anlaşılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediliyor. Erdoğan ile görüşmek bir yana ortak fotoğrafta bile yer almak istemiyor. Yorumları yapılmış Rusya'daki gazetelerde. Ee, Rusya merkezi Life News sitesi Paris'teki, iklim zirvesi, Paris'teki zirvede aile fotoğrafı çekildiği dakikalarda Putin'in uçağının Paris havalimanına henüz indiğini duyurmuş. Tam fotoğraf çekilirken uçak inmiş. Putin uçağı inmiş. Ayrı yerlere ayarlanmıştı halbuki deniliyor. Hürriyet'in haberinde. Daha önce yapılan özel ayarlamaya göre... Erdoğan ve Putin aile fotoğrafında ayrı yerlerde duracak ve zirve boyunca ayrı salonlarda konuşacakmış. Bu iki küs eski dost. Putin'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile aynı salonda olması planlanmıştı. Ama e, fotoğraf çekilmemesine rağmen temaslar da gerçekleşmiş. E, Obama ile konuşmuş Putin bununla alakalı detaylar var. Ama bir polemik de var. Bu polemikte işit petrolü polemi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de kullandığı e, siyasi argümanlardan bir tanesini yalan söylüyorsan istifa edecek misin konusunu e, argümanını bir şekilde kullanmış burada da. Türkiye'den day Türkiye dayıştan petrol alıyor yakıştırması halaki değil demiş. Rusya lideri Vladimir Putin Türkiye'nin Rus uçağını IŞİD ile petrol ticaretini korumak için düşürdüğünü savunmuş. Daş terör örgütünden petrol alan kişilerden bir tanesi Rus ve Suriye vatandaşı olduğu Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından söylenilen George Hasasi'dir. Bunu Amerika Hazine Bakanlığı da açıkladı. Önce bunu açıklasınlar. İftiralarla bunlar yürümez demiş Erdoğan. Biraz da asart konuşmaya başladı sonunda. İlk önce tam özür dileyecek noktaya da geldiğine dair çeşitli rivayetler vardı. Ama dilemedi yanlışlıkla vurduk bir şeydik, yapmazdık gibi şeyler söylemişti ama özür dilememişti. Şimdi biraz daha sertleşiyor. E, bu iddialar kanıtlanırsa ben bu makamda durmam diye konuşan Erdoğan Putin'e seslenerek sen o makamda durur musun diye sormuş. Oldukça tanıdık olduğumuz bir argüman ama e, yurt dışındaki yapılan e, yurt dışı yani e, uluslararası tartışmalarda pek sık görmediğimiz bir argüman aynı zamanda ana muhalefet partilerini ya da muhalefet partisinin ya da ana, e, muhalefet partilerine dair olan e, tartışmalarda siyasi polemiklerde Bunu çok görüyoruz ama ilk defa uluslararası bir polemikle galiba ben görüyorum. E, belki de vardır. Petrol kaçakçılığı yapanları enseleriz. Bilgim dahilinde böyle bir şey bugüne kadar olmamıştır. Bugüne kadar yasal yollardan petrol almışızdır diye diyen Cumhurbaşkanı Rusya'nın Türkiye'ye karşı aldığı tedbirlere yanıt verilecek mi? Sorusuna da eteklerdeki taşlar dökülsün ne yapacağımıza bakacağız diye konuşmuş. Putin yeni bilgilere ulaştık diyor. Erdoğan ayrıca Rusya'ya karşı iyi niyetimizi ortaya koyduk. Görüşme talep ettik. Süreci takip ediyoruz diye de konuşmuş. Bu arada Putin de IŞİD'in petrol ticaretini Türkiye üzerinden yaptığına dair Yeni bilgilere ulaştıklarında savunmuş. Paris'teki e, bu iklim zirvesine Putin'in savaş uçağının düşürülmesine dev bir hata olarak tanımlamasının yapıldığına dair haberler var. Bir biz Türkçe'de bunlardan bir tanesi. Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyen Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile bir araya gelmiş. Obama bu arada bugün de Erdoğan ile konuşacakmış ama ara buluculuğu Obama değil... Nur Sultan Nazarbayev yapıyormuş. Bu da Özgür Düşünce Gazetesi'nde yazıyor. Vladimir Putin'le görüşmek için Kazak lideriyle temas kurulmuş. Ee, Nazarbayev'de detayları açıklamış. Erdoğan bana Putin'le ne zaman nerede uygun görürse görüşmeye hazır olduğunu söylemiş. Nazarbayev'de söyledi dedi demiş. Ee, Nazarbayev'de ortak komisyon önerisi yapmış. Bu iki eski dostum bir araya gelip Dostane bir şekilde kaldıkları yerden Devam edecekleri bir dünya politikasının Devamı için ee, Evet durum böyle ee, Cumhurbaşkanları düzeyinde Kavganın devam ettiği gibi aynı zamanda Başbakanlar düzeyinde de kavgalar Devam ediyor. Rusya Başbakanı Medvedev'den Davutoğlu'na yanıt varmış Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kimse bizden görevimizi Yaptığımız için özür beklemesin açıklamasına Yanıt vermiş. Medvedev Türkiye garip bir tavır takınıyor, yorumları gereksiz demiş. Türk hükümeti tuhaf bir pozisyon aldı ve yaptığı açıklamalar lüzumsuz açıklaması yapan Medvedev, Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik tedbirler gerekmesi halinde genişletilebilir demiş. Hükümetten Rusya'ya faal Rusya'da faaliyet gösteren iş dünyasına Türkiye'ye getirilen ekonomik tedbirlerin içerdiği, içeriğini açıklama talimatı veren Medvedev, Türk İş Dünyası Ankara'nın politikalarının rehini olmuştur demiş. Hatırlarsanız Davutoğlu özür beklemeyin bizden diyordu. NATO Genel Sekreteri Stolenberg ile yaptığı ortak basın toplantısında ulusal sınırların bir onur meselesi olduğunu söylemişti. Hiçbir ülke işimizi yaptığımız için özür beklememeli diye konuşmuştu. Başbakan Davutoğlu bu bu kavganın bir kısmında işte bu yerde başbakanlık düzeyinde de geçiyor. Cumhurbaşkanları, cumhurbaşkanlarıyla kavga ediyor. Başbakanlar başbakanlarla kavga ediyor. Daha doğrusu polemiğe giriyorlar, tartışma yaşıyorlar, kavga değil. Rusya'dan da yeni yasaklar vermiş. Arkadi Dvorkovich Türkiye'den yani başbakan yardımcısı Arkadi Dvorkovich Türkiye'den tarım ürünleri, sebze ve meyve ithalatı yasaklanacak. Gıda ithalatı konusundaki sınırlamaların devreye girmesi enflasyon baskısını azaltmak için birkaç hafta ertelenecek ama demiş. Endüstriyel ürünleri kısıtlama yokmuş. Dvorkovic endüstriyel ürünlerin ithalatına yönelik şimdilik bir kısıtlama olmadığını açıklamış. Yalnız tur paketleri ve charter e, uçuşları yasaklanmış. E, Rus Başbakan yardımcısı Dvorkovic Türkiye ziyaret edilmesine yönelik bir tur aktivitesinin hem birçok tur satış aktivitesinin hemen durdurulması gerektiğini söylemiş. Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının geri dönüşü için uçuşlarına uç yerlerine uçuşların gerekli olduğunu söylüyormuş. Ve Dvorkovic aynı zamanda vizesi seyahat uygulamasının 1 Ocak'tan itibaren askıya alınacak olmasının Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişine sınırlama getirildiği anlamına gelmediğini de söylemiş. Taşımacılığa da sınırlama getiriliyormuş. Türk şirketleri hali hazırda 80 bin e, taşımacılık izni almış durumdalar demiş. Bunlar yıllık izinler e, bu izin sayısının gelecek yıldan geçerli olmak üzere dörtte bir oranında azaltılmasını önerdik diye de bu yeni yaptırımlarından Ulaşım alanındaki kısmını taşımacılık alanındaki kısmına çıktımış. Medvedev de işte biraz daha bir adım daha genişletilebilir bu yasaklar diyor. Zaman gazetesinin haberine göre Rusya krizinin faturası 20 milyar doları bulabilirmiş. Rusya Türkiye'den sebze-meyve ithalatını yasaklayacağını açıkladı. Eski Antalya Sanayi Odası baka, Başkanı Milletvekili Osman Budak krizin faturası 20 milyar doları bulacağını söylemiş. 2014'te Rusya'ya ihracat 6 milyar, turizm geliri 7 milyar ve bavul ticareti 6 milyar dolar gerçekleşmiştir diyerek de bunun hepsinin bir anda ortadan kalkacağına dair bir analiz yapmış Osman Budak ve Rus tarafındaki bu durumun nasıl olacağına dair de pek bir analiz yok galiba Zaman Gazetesi'nin haberinde durum bu. Türkiye'de Rusya'da iş yapan Türkler zor durumdayız diyor. Yani birçok işveren ve işçinin Rusya'da yaptığı işlerden artık geri çekilmesi gibi bir durumun söz konusu olacağından aynı şekilde bahsediliyor. Rusya kültür etkinliğini de iptal etmiş. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik kararlarına kültürel programlar da etkinlikler de eklenmiş. Etkilen, 2016 yılında yapılması planlanan Rus Türk Kültür Yılı programı iptal ediliyor. Bu sınır ihlali yapan Rus uçağı Su-24'ün düşürülmesine verilen tepkilerin arasında bir de bu ekleniyor. 2016 yılında yapılması planlanan bu program iptal edilmiş. Rusya Başbakan'ı bir diğer başbakan yardımcısı Olga Goladet bu konuyla ilgili işbirliğimizi sonlandırmak zorundayız diyerek de bir açıklama yapmış. Çok fazla detaya girmemiş ya da verilen haberlerde Habertürk'ün verdiği haberde bu konuyla alakalı pek bir e, detay yoktu e, Rusya'nın e, Suriye'de neler yaptığına dair olan e, kısmı da haberleri de detayları da kısa bir ara verdikten sonra aktarmaya devam edeceğiz ardından Diyarbakır'da yaşanan çatışmanın ardından gelen çatışmaların haberleri var ve Can Dündar'la Erdem Gül'ün tutukluluğuna, tutukluluğuna avukatları tarafından yapılan itirazın haberine dair detaylar olacak Açık Gazete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 Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey merhaba. Günaydın Can. Merhaba. Güven Bey. Ee, merhaba hoş geldiniz. Bugün yine bir e, konumuz var. Ben tanıtayım mı? Ee, lütfen. E, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden e, Doçent Doktor Bilge Selçuk e, bizimle e, çok yakınlarda birkaç hafta önce 16 katım <Gülüyor> e, da Kürs Bayalacı dergisinde çok önemli bir çalışma yayınlandı. 6 ülkenin çocuklarıyla yapılmış 7 yazarlı büyük bir çalışma, 1170 çocuk üstüne yapılan bir çalışma ve dini inançla ahlaki sosyal davranış arasındaki ilişkiye bakıyor. Ee, şaşırtıcı ve e, ilginç sonuçları var e, bu çalışmanın. Bu çalışmayı konuşmak için e, çalışmanın Türkiye ayağını yürüten e, ve yazarlarından değilsi olan Dilce e, Selçuk Hanım'ı e, davet etmiştik. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. E, ben e, çok kısaca bir giriş yaptıktan sonra... E, İlge Selçuk'u da tanıtayım ve sözü ardından ona bırakacağım. Dini inançla ahlak arasındaki ilişki hem din felsefesinde hem dini inanç psikolojisinde çok büyük yer tutan bir konu. 2013 sonbaharında... Bir 8-10 programlık e, din felsefesi serisi yapmıştık açık bilinçte. E, dinleyicilerden belki hatırlayanlar çıkacaktır. Orada da bu e, ahlak sistemlerinin mutlaka bir inanç temeline oturması gerekir mi, gerekmez mi e, konusunu tartışmıştık. Genel olarak e, yaygın olan kanı e, ahlak sistemlerinin e, bir dini inanç e, sistemine oturması gerektiği, e, herhalde şunu söylemek haksızlık olmaz e, ülkemizde de e, çoğunluk açısından e, bir insanın dini inancının olmaması mesela onun ahlaki yönden şüphe altında bırakacak bir şey e, gibi gözükebilir e, belki bu konuda en e, çarpıcı e, ifadelerden bir tanesini e, ünlü e, Rus romancı Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanında buluyoruz ee, yine dinleyicilerden e, bilenler olacaktır e, Karamazov kardeşler içindeki iki kardeş İvan'la Alioş'a sürekli e, Tanrı, dini inanç ahlaki davranış e, özgür irade konularında e, konuşurlar bir noktada İvan e, Tanrı'nın olmadığı evrende her şeye izin vardır e, yani Tanrı olmazsa ahlak sistemini e, tesis etmek imkansızdır gibi bir e, inancı e, öne sürer. Bu çalışmada, bu Current Biology Dergisi'nde yapılan çalışmada aslında biraz buna bakıyor ve e, bunun tam tersi bir sonuç e, ortaya çıkartıyor. E, bunu birazdan detaylarıyla konuşacağız fakat genel olarak ortaya çıkan sonuç... E, Dindar ailelerden ziyade dini inancı olmayan ailelerin çocuklarının daha paylaşımcı olduğu ve e, cezalandırma konusunda da dindar ailelerin çocuklarına göre daha toleranslı e, olduğu. E, ben e, şimdi sözü e, Bilge çoğa bırakmadan önce e, kısaca kendisini de tanıtayım lisans ve yüksek lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde e, yaptıktan sonra doktorasını Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nde e, tamamlıyor. E, Koç Üniversitesi'nde 2003 yılından bu yana pardon, psikoloji bölümünde çocuk ve aile çalışmaları laboratuvarının kurucusu ve direktörü olarak e, çalışmakta. E, Koç Boğaziçi Bilgi Kent Christian ve Berlin Humboldt Üniversitelerinden gelen e, doktor öğrencileriyle birlikte e, gelişim psikolojisi alanında e, pek çok e, araştırma e, yürütüyor. Kendisine geçtiğimiz yıl e, Queensland Üniversitesi tarafından onursal kademli araştırmacı ünvanı da e, verilmiş durumda. Bu e, Current Biology'de e, yayınlanan... E, Yedi yazarlı ve altı ülkenin bini e, aşkın çocuğuyla yapılmış e, önemli e, çalışmanın da e, daha önce söylediğim gibi Türkiye Ayağı'nın e, yürütücüsü. E, Dilgi Hanım şimdi belki e, bu çalışmaya e, ne şekilde, hangi yöntemlerle e, başladınız? E, hangi e, ülkelerden kaçar çocuk? ile çalıştınız neyi ölçtünüz belki bu olaydan başlayabilir miyiz tabi memnuniyetle bu araştırmanın esas amacı sizin de belirttiğiniz gibi çocuklarda ahlaki gelişim duygusal ve sosyal gelişimi incelemek yani gelişimi incelemek dediğimiz zaman bunlara bu alanlardaki tüm becerileri etki eden unsurları ortaya çıkartmayı amaçlıyoruz. E, genellikle çalışmalar e, belli bir ülkede yürütülüyor. Fakat bu tabi bu gelişimsel süreçlerin ve mekanizmaların evrensel olup olmadığını ya da kültürlere göre nasıl farklılaştığını bize göstermiyor. Dolayısıyla kültürlerde yani farklı kültürlerde, farklı ülkelerde aynı yöntemleri kullanarak araştırmalar yürütmek çok önemli. Bu bir o kadar da zor, güç bir iş aslında. E, bu amaçla e, Profesör Jean Dessette'nin liderliğinde aslında bir araştırma ekibi oluşturuldu. E, Jean Dessette, University of Chicago'da, Chicago Üniversitesi'nde bilinen nöropsikologlardan biridir. Ve kendisi e, antisosyal e, kişilik bozukluğu e, dahil olmak üzere pek çok konuda işte ahlaki gelişim, duygusal gelişim e, ve bunların... E, Nöral e, e, temelleri üzerine araştırmalar yürütüyor. E, bu kez e, çocuklara e, odaklanmak istedik. Çünkü gelişimin temeli çocuklukta atılıyor. Ve 5 ila 12 yaş arası e, çocuklarla e, bir çalışma yürütmek istedik. E, araştırma 3 sene sürdü. Araştırmanın her aşamasında yani her yılında farklı ülkeler, e, dahil olduğu çalışmaya giderek e, katılan ülkelerin sayısı arttı. E, geçen sene tamamen e, tamamladık. Yani e, bütün e, araştırma tamamlandı. Bu sözünü ettiğiniz yani Current Biology dergisinde çıkan makalemiz ilk yıl topladığımız verilerden e, yaptığımız analizler sonucunda yazdığımız bir makale. Orada 6 e, ülke var söylediğiniz gibi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada. Türkiye, Güney Afrika, Çin ve Ürdün altı ülkeden yedi araştırmacı bu araştırmaları yürüttük. Çocukların ahlaki özelliklerini, empati düzeylerini ve çevresel özellikleri ölçmeyi amaçladık. Çevresel özellikler derken, aile e, yapısına e, baktık ve özellikle de e, dindarlık düzeyi e, eğitim gibi unsurlara odaklandık. E, sonraki yıllarda farklı e, değişkenler farklı unsurlar e, üzerinde de incelemelerimiz oldu ama ilk seneki e, değerlendirmelerimiz daha çok bununla sınırlıydı. E, hangi ülkeler? E, Amerika Birleşik Devletleri Kanada, e, Çin Türkiye, e, Ürdün ve Güney Afrika. E, ve 1170 çocuktan e, veri evet. topladınız. Toplam 1170 e, e, çocuktan veri topladık. Haklısınız, onu da sormuşsunuz. E, bütün ülkelerden yaklaşık eşit sayıda e, çocuk var. E, ve ailelerindeki dindarlık... E, durumuna baktığınız zaman e, ortaya üç büyük grubun çıktığını söylüyorsunuz. Yani evet. daha küçük gruplar da var. E, mesela Museviler, Budistler, Hindular. Hı hı. Ama e, bunlar istatistiki öneme sahip olmayacak kadar küçük oldukları Doğru. için e, Hristiyan ailelerin çocuklarına, Müslüman ailelerin çocuklarına ve bir dindar e, görüşü olmayan, dini inancı olmayan ailelerin çocuklarına üç büyük gruba odaklanmışsınız. Evet yani biz aslında e, Müslüman, Hristiyan e, ya da Musevi ya da Budist e, bu ailelerden veri toplayalım diye çıkmadık yola. Ama e, örneklemlerimizden ortaya çıkan profil buydu. E, sizin de söylediğiniz gibi çoğunlukla Müslüman, e, Hristiyan ve kendini bir inanca... E, sahip değil şeklinde tanımlayan yani inançsız da diyebiliriz buna çok kısaca e, ailelerin e, oluşturduğu bir e, veri seti oldu Bu. evet ve anladığım kadarıyla iki e, kanaldan veri topluyorsunuz bir e, ailelerden veri topluyorsunuz yani hı hı. E, ailelerin dini inancı konusunda ve ailelerin çocuklarının ne kadar paylaşımcı olduğunu düşündükleri konusunda bir e, veri topluyorsunuz. Öte yandan da e, ikinci kanaldan çocukların kendisinden doğrudan hmm. e, bir takım oyunlar oynatarak çocuklara ya da bir takım senaryolar karşısında nasıl davranacaklarını onlara sorarak e, çocukların paylaşımcılığı e, ve e, ceza konusunda ne düşündüklerini e, görüyorsunuz. Sonra bunların karşılaştırdığınızda da ilginç Sonuçlar evet. çıkıyor. Şimdi söylediğiniz gibi hem ailelerden yani annelerden aslında veri topladık, bilgi aldık. Hem de çocukların kendilerinden bilgi aldık. Çocukların kendilerini iki farklı değerlendirme uyguladık. Biri bilgisayarda gösterdiğimiz testlerdi. Diğeri de bireysel uygulama dediğimiz birebir yaptığımız değerlendirmelerdi. Bir de annelerden hem kendilerine ve ailelerine dair bilgi aldık hem de onların çocuklarına dair algılarını değerlendiren e, ölçümler yani anket değerlendirmeleri kullandık e, çocukların e, özgeci paylaşım davranışlarını inceledik yani kendilerinden istenmediği halde kendi ellerindeki e, ellerinde olanı kendilerinden daha dezavantajlı durumda olanlarla paylaşma davranışlarını inceledik e, ve e, demin söylediğiniz gibi bir de ee, nötr durumlarda ee, bir kişiye zarar geldiğinde e, ne olabilir? Ee, bir kişiye zarar geldiğinde bunu yapan ya bilerek ve isteyerek yapıyordur. Yani kasten yapıyordur. Ya da e, bunu bilmeyerek yapıyordur. Yanlışlıkla yapıyordur. Ama kullandığımız resimlerde bunu yapan kişinin ee, neden yaptığı belirgin değildi yani durum tamamen nötürdü ve biz çocukların bu nötür fakat bir zarar içeren durumlardaki atıflarına baktık yani çocuk kişinin o zararı isteyerek mi verdiğini düşünüyor kasten mi yaptığını düşünüyor yoksa yanlışlıkla bilmeden yaptığını mı düşünüyor ve bunun sonucunda da peki zarar veren kişinin ne tür bir ceza alması gerekiyor. Bu da e, diğer incelediğimiz e, önemli sorulardan biriydi. Bunların hepsi ahlaki gelişimle ilişkilidir. Şimdi ilk e, değerlendirmeden başlayayım e, isterseniz. Çocukların evet. özgeci davranış dav, e, paylaşma e, davranışları ile ilişkili olarak e, üç grubu karşılaştırdık. Kendini Hristiyan, Müslüman ve inançsız olarak tanımlayan ailelerin çocuklarının paylaşma davranışlarında anlamlı bir fark bulduk. Müslüman ve Hristiyan ailelerin çocuklarında bir fark yoktu. Fakat kendini inançsız olarak tanımlayan ailelerin çocukları bu özgeci paylaşma davranışını daha fazla gösterdiler. Ve e, şimdi burada e, önemli bir konu var. Din, e, daha doğrusu dindarlık ve eğitim arasında bir ters korelasyon vardır. Yani ailelerin eğitim düzeyi düştükçe dindarlıkları artar. E, bunu gösteren aslında ilk araştırma biz değiliz. Pek çok araştırma var. Fakat dindarlıkla ilgili araştırmalar genellikle bu karıştırıcı unsur, karıştırıcı faktör dediğimiz değişkenleri kontrol etmezler. Yani eğitimi örneğin ya da çocuğun yaşını kontrol etmezler. Biz hem ailenin eğitim düzeyini, gelir düzeyini kontrol ettik, hem çocuğun yaşını kontrol ettik, hem de ülkeyi kontrol ettik. Ve bütün bu sonuçlara bu önemli karıştırıcı değişkenleri kontrol ettikten sonra vardık. Bu ses getiren bulgulardan biri oldu. Yani bir, bunu bir kez daha özetlemenizi rica etsek, Yani kendini dindar olarak tanımlamayan, ailelerde rin çocukları daha çok özgeci paylaşımcı davranıyorlar öyle mi yanlış anlamaabilir e, doğru şimdi bizim pek çok farklı şekilde bu paylaşma davranışını inceleyebilirsiniz bizim tercih ettiğimiz yöntemde bu yardımlaşma davranışından yarar görecek olan çocukların özellikleri belli değildi yani şöyle de sorabilirdik soruyu. En yakın arkadaşınla ne kadar paylaşırsın? Ya da işte kardeşinle ne kadar paylaşırsın? Senin mahallendeki bir çocukla ne kadar paylaşırsın? Bizimki öyle değildi. Okuldan daha dezavantajlı durumda olan ve elinde senin sahip olduğun şeylere sahip olmayan çocuklarla ne kadar paylaşırsın? Ve bir diğer önemli şey, önemli konu paylaşma araştırmalarında... Bir şeyi talep ettiğinizde çocuk ne kadar paylaşıyor? Kendiliğinden bıraktığınızda çocuk ne kadar paylaşıyor? Örneğin mesela biz talep ettiğimiz durumda çocuğun paylaşma düzeyini eğer incelemiş olsaydık, o zaman dindar ailelerin çocuklarında muhtemelen daha yüksek bir paylaşma davranışı görülebilirdi. Ama biz kendiliğinden yani spontan, e, olarak gösterilen paylaşma davranışını inceledik. Bir de şu var tabii e, iç grup dış grup dediğimiz konu önemlidir. Yani e, çocuklar ve herkes genellikle kendi iç grubundan olan bireylerle daha çok paylaşmaya, onlara daha çok yardım etmeye eğilimlidirler. E, fakat dış gruba bu daha az e, gösterilir. Literatür, psikoloji literatürü bize şunu gösteriyor. Toplulukçu kültürlerden, dindar ailelerden gelenlerin e, iç gruba gösterdikleri paylaşma, davranışıyla ya da yardım etme davranışıyla dış gruba gösterdikleri arasında fark var. Bireyci kültürlerde ve belli bir e, dine ait olmayanlarda iç gruba ve dış gruba gösterilen paylaşma ve yardım etme davranışları arasında bu farkı görmüyoruz. Yani dolayısıyla biz buradan şu sonuca varıyoruz. Daha içselleştirilmiş ve daha yaygın olarak gösterilen olumlu sosyal davranışlar bunlar yardım edeceğiniz ya da paylaşacağınız grubun özelliklerini göz önünde bulundurmayan ve genel olarak içselleştirilmiş daha daha yaygın olarak gösterilen davranışlar Evet çok İngilizce çocukların yaşları beş on iki yaş beş on iki yaaşı arasında Geçenlerde ilginç bir şey vardı. Bir haber... ...Teksas'ta bir kilise... ...ırkçı bir saldırıya uğramış... ...ve... ...galiba 7 yaşında bir... ...Hristiyan... ...ailenin çocuğu... ...beyaz bir ailenin hı hı. çocuğu... ...Amerikalı... ...bu şeyin... ...kilisenin, Müslüman... Hı. ...ve şeyin, caminin... ...saldırıya uğrayan caminin diye kendi piggy bank yani kumbarasından evet. 20 dolarlık bir yardımda bulunmuş. Evet. caminin şeyi de bu bakfın yöneticisinde bu 20 milyonluk en az diye bir değer şey de doğru. doğru. Müthiş bir ödül diye. Yani Tabii. bu araştırmadan bahsedince Gerçekten o kuma o geldi. Gerçekten öyle. Ee, yani elimizdeki Elimizdekini elimiz elinde aynı e, e, kaynaklara sahip olmayan insanlarla paylaşma davranışı çok önemlidir. Ve e, çocuklarda e, önemli bir ahlaki e, gelişim e, göstergelerinden biridir. Yani bunu sizin söylediğiniz gibi günlük hayatta da gözlemleyebiliyoruz. Ya da bizim daha kontrollü ve daha yapılandırılmış e, değerlendirmelerimizde de ölçebiliyoruz. E, diğer konu da e, evet, Aslında iklimde. çok önemli e, Yani Aslında gerçek hayatta Pek çok e, olay nötürdür Ve o yani söylemek istediğim şey Kişilere niyeti Biz atfederiz e, biri, birine, biri Düştüğü zaman yani Size bilerek isteyerek mi çelme takmıştır Diyelim ki e, Ya da Yanlışlıkla birbirinize takılmışsınızdır ve öyle mi düşmüşsünüzdür? Yani bu atıfları yapan tamamen bizim beynimizdir. Ve beyin e, tabii rastgele atıf yapmaz. Kendi bireysel e, tarihçesine bakarak, kendi geçmiş deneyimlerine bakarak atıf yapar. E, şimdi e, bu üç grup arasında yani kendini Hristiyan, Müslüman ve inançsız olarak tanımlayan ailelerin çocuklarından en yüksek düşmanca atıfı yapan Müslüman ailelerin çocukları. Hristiyanlar ve inançsızlar arasında fark yok. Fakat kendini Müslüman olarak tanımlayan ailelerin çocukları bu nötr olayları aslında daha düşmanca görüyorlar. Kişinin bilerek kasten zarar verdiğini daha fazla düşünüyorlar. Ve bir bu kadar önemli olan bulgu da. Bu davranışların daha kuvvetli şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorlar. Yani biz çocuklara sorduğumuz zaman e, sence bu bunu isteyerek mi yaptı yoksa yanlışlıkla mı yaptı isteyerek yaptı seçeneğini daha fazla tercih ettiler ve peki sence bunun ne kadar cezalandırılması gerekiyor diye sorduğumuz e, zaman ise bunun daha kuvvetli şekilde daha şiddetli cezalandırılması gerekiyor e, cevabını da. Müslüman olarak kendini tanımlayan ailelerin çocukları daha fazla verdiler. Ve demin söylediğimiz karıştırıcı faktörler, eğitim, yaş, ülke gibi unsurları burada yine kontrol etmiştik. Peki Bilgi Hanım bunu nasıl yorumluyorsunuz? Böyle o... Bir de sonucunu da... Evet. Şimdi bu araştırma aslında korelasyonel bir araştırma. Yani tek zamanlı veri toplandı. Dolayısıyla bir nedensellik sonucuna Aynen. varmak çok güç. Bir sebep-sonuç ilişkisine varamayız. Ama ee, söyleyeceğimiz tabi bütün açıklamalar spekülatif e, olur. Düşünmemiz lazım. Hakikaten e, yani sosyoekonomik düzeyden, eğitimden, gelirden, çocuğun yaşından bağımsız olarak kendini Müslüman olarak tanımlayan ailelerin çocuklarında. Neden e, e, karşıdaki kişiye negatif, e, olumsuz, düşmanca e, niyet yükleme daha fazla görülüyor? ve neden ve ee, yanlış bir şey e, yapan ...kişiye ceza verilmesi, kuvvetli bir ceza verilmesi gerektiğini daha fazla düşünüyorlar. Biz tabii psikologlar olarak bu sorulara cevap bulmaya çalışırken çevreye bakarız. Ve özellikle çocuklar söz konusu olduğunda e, ilk baktığımız yer çocuğun ya ailesidir ya okuludur, eğitim sistemidir. E, ama özellikle küçük okul öncesi dönemde aileye bakarız. Ebeveynlerin çocuk yetiştirmesi... E, Rol oynuyor olabilir yani anne baba tutumları ee, çocuğun günlük hayatta maruz kaldığı deneyimler önemli olabilir kendileri bir şeyi yanlış yaptıkları zaman anne babaları hemen çocuğu e, suçlayıcı e, bir tutum e, gösteriyor olabilirler ve e, bunu e, kuvvetli şekilde cezalandırıyor olabilirler yani buna evet. fiziksel e, Şiddet dediğimiz ya da fiziksel disiplin dediğimiz dayak atma dahil yani çocuk atıflar nasıl oluşur, biliş nasıl oluşur, evet. düşünceler, yorumlar kendi deneyimlerimize göre oluşur. Elbette kendi etrafımızda gördüğümüz deneyimlere göre oluşur. Evet muhtemelen öyle ama benim aklıma da şey geliyor. Bu dinle mi alakalı yoksa toplumsal normlarla mı alakalı? Mesela benim aklıma gelen ilk şey kısasa kısas şey yöntemiydi yani. Bir kişinin gözü çıkarıldığı zaman diğer kişi de karşıdakinin ceza olarak gözünü çıkarması ya da kol kesilmesi gibi sert ve e, doğrudan yansıyan ceza şekillerinden bahsediyoruz. Ama mesela bunun da ilk olarak İslam'dan da önce Hammurabi kanunlarında da aynı şekilde buna Hı -hı. atfedilen e, şeyler olduğunu referanslar evet. olduğunu da biliyoruz. Bu toplumsal normlarla mı alakalı oluyor ya da toplumsal normların içerisinde sadece bir din kısmıyla mı alakalı olarak ölçülebilir? Hayır e, tabii din e, bizim incelediğimiz e, değişkenlerden sadece biri evet. ama e, bakın ülkeyi kontrol ettik yani e, ülkeyi kontrol etmemizin sebeplerinden biri o ülkede normatif olarak görülen davranışları ya da değerleri aslında dolaylı olarak kontrol etmek ama şu da var yani e, normlar bu. E, farklı gruplarda farklılık gösterir. Yani dindar e, kesimlerdeki normlar farklı olabilir. Hı hı. E, dindar olmayan kesimlerdeki normlar farklı olabilir. Yani tek bir e, norm da e, yani bütün bir ülkeye hakim değil. E, dolayısıyla ülkeyi o şekilde kontrol ettik. Galiba ben sürenin de, sonuna e, geliyoruz. Evet. E, cümleyle konuşalım. E, bir görüşümü belirteyim. Bu, burada birbirinden ilginç ve şaşırtıcı unsurlar var bu çalışmada. Neyin niye olduğunu anlamak da haliyle zor. Evet. O yüzden de aslında belki bu çalışmayı izleyen başka çalışmalar yapılır diye umuyorum. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Son 10 yıldır falan dünyada dini inançla ahlak ve sosyal davranış, ne bakan, inceleyen çalışmalarda ciddi bir artış var. Bu da kendi başına ilginç bir şey. Sizin çalışmanızdaki ilginç unsurlardan bir tanesi de Bilge Hanım mesela dindar ailelerin anne babalarının kendi çocuklarının daha paylaşımcı olduğunu düşünmeleri fakat çocukların aslında böyle bir davranış göstermemeliydi. Göstermemeleriydi. Dolayısıyla anne babaların algılarında da bir e, yanlışlık ya da bir kayma olduğunu Doğru. gözüküyor. Doğru. Bu özellikle Hristiyan e, anneler için e, geçerli. Hristiyan grup diğer iki gruptan e, daha yüksek puan aldı. O söylediğiniz değişkende. de Müslümanlarda onu e, çok görmedik. E, bu tür e, işin içine sosyal ilişkilerin de girdiği psikoloji araştırmalarında e, soyutlanmış evrensel unsurlara e, ulaşmak e, çok zor. E, evet. Siz pek çok e, faktörü e, kontrol ederek e, daha önce görülmemiş e, türde dikkatli bir çalışma yapmış durumdasınız ve bu açıdan da çalışmanın ben çok ses getirdiğini görüyorum ve böyle olduğu için de e, seviniyorum. E, umarım devam eder. E, burada pek çok bir açık soru da var. Yani mesela Hı -hı. bu çalışma bin sene öncesinde yapılmış olsa 1000 sene öncesinin e, Hristiyan dünyası, Müslüman dünyası ve inançsızlar dünyası arasında nasıl bir e, sonuç ortaya çıkardı? Ya da e, diyelim bu programı dinlemekte olan e, inançlı, dindar, Müslüman bir aile ama paylaşımcılığa da önem veren bir aile e, endişelenmeli mi? E, nasıl e, davranmalı? Bu çalışmadan ne sonuçlar çıkartmalı? Bunların hepsi önümüzde açık sorular olarak e, duruyor. Bir programda da evet. imkan yok. Sizi belki ileride yeniden konuşabiliriz evet, diye. Evet, çok sevinirim aslında. Bunları daha çok konuşmak isterim ama o sorduğunuz sorulardan biri çok kritik. Onun için ben çok kısaca, hızlıca cevap vermeye çalışayım. E, dindar ailelerin e, tabii ki e, e, endişelenmelerine gerek yok. Bu dinin... Çocukların paylaşımcı Ya da işte davranışları Ya da ahlaki gelişimleri üzerinde bir etkisi Olduğunu göstermiyor Tekrar etmek isterim bir nedensellik ilişkisi burada Kurmamız söz konusu değil Ama burada muhtemelen Kritik rol oynayan bu Ailelerin çocuk yetiştirme Davranışları Yani anne babalar Herhangi bir Şey çocuklarını öğretmek istedikleri Zaman bunu bunun çocukları tarafından içselleştirildiğinden emin olmalılar. Yani çocuk birisi söylediği için e, bu Allah olabilir, Tanrı olabilir, anne baba olabilir e, yapıyor olmamalı. Yani öğreti bu şekilde olmamalı. Bir davranışın neden yapılması gerektiği çocuğa öğretilmeli. Örneğin paylaşma davranışı, ihtiyacı olana yardım etme davranışı ve bunun her e, kişiye ...yapıldığı zaman aynı değerde olduğunun öğretilmesi gerekiyor. Yani kendinden olana gösterdiğin zaman daha kıymetli... ...başkasından olana yani bu kendinden olan ve başkası ayrımının yapılmaması gerekiyor. Davranışların kendileri değerli ve çocuklara bunun öğretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bakması gereken şey ebeveynlerin e, çocuklarına e, nasıl davranıyorlar cezalandırıcı mı davranıyorlar dayak atarak mı bir şeyi öğretmeye çalışıyorlar işte cennet, cehennem günah, sevap gibi şeylere atıfta bulunarak mı öğretmeye çalışıyorlar bu çok önemli evet, çok teşekkür ederiz evet, önemli sonuçlardan bir tanesi de sizin makaleyi bitirirken ortaya koyduğunuz sonuç bunun yanı sıra eh, ahlaki dünyanın sekülerleşmesi işte zamanında Dostoyevski'nin de endişelendiği gibi insanlarda iyiliği, nezaketi, paylaşımcılığı azaltan bir unsur olmak zorunda değil. Hatta sizin çalışmanız Kesinlikle. bu sekülerleşmenin aslında daha paylaşımcı bir dünyaya yol açabileceğini de gösteriyor. Evet. Bugün Önemli bir e, yeni yayınlanmış bir çalışmadan bahsettik. Koç e, Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Çocuk ve Aile Araştırmaları Laboratuvarının e, Direktörü Doçent Doktor Bilge Selçuk e, konuğumuzdu. E, Bilge Hanım çok teşekkür ediyoruz. Araştırmaların e, devamını e, ileride yeniden sizi e, konuk e, ederek e, duyabiliriz diye umuyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet bu şekilde de açık gazetenin bugünkü sonuna geldik. Bir parça çalmıyoruz vaktimizi taştık. İklim için programına başlayacağız. İklim için programında hem Erdoğan'ın konuşmalarını, Paris'te yaptığı konuşmasını hem de yeni bir köşemiz olan ee, bir kitap okumamızı sizlere duyuracağız Batı uygarlığının çöküşü isimli kitap okumasına şimdi e, açık hastaya kapatalım ve iklim için programına başlayalım Günaydın. Açık Gazete. Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün Ömer Bey yok aramızda. Kendisi Paris'te. Ee, evet, İtimizmisin takip ediyor. Ha, güzel. <gülüyor> ee, bir önümüzdeki hafta da olmayacak. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu içinde bulunduğumuz polemikler ve trajedilerle dolu yılın bitireceğiz birliğiyle. Ee, bu ufak e, polemiklerle ve e, trajedilerle dolu yılın e, aynı şekilde. Polemikleri ve trajedileri barındıran bir haftasında da, da geri de bıraktık. Birçok mesele var elimizde galiba. Tahir Elçi suikasti, Rusya meselesi ve Avrupa Birliği ile yeni temaslar. Yani hangi kısmından evet. başlayalım? Önce Tahir Elçi ile ilgili biz değerlendirme yapalım. Şu anda belki en yakın, en sıcak, en acı veren geliştirme gerçekleşmiş olay Tahir Elçi'nin e, öldürülmesiydi. Bunun e, tam kim tarafından öldürüldüğünü <gülüyor> şu anda bilmiyoruz. Büyük ihtimalle de e, bilemeyeceğiz. E, çünkü e, dün yapılan e, Diyarbakır'daki e, gözlemler, gazetecilerin gözlemleri e, Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yerdeki olay incelemesinin e, düz yapılmadığı yapılamadığı bunun da yapılmadığı mı yoksa yapılamadığı hakkında da rivayet muhtelif o civardaki e, hendeklerden ateş açıldığını iddia edildi açıldığı iddia ediyor savcıların ve avukatların <gülüyor> geldiği sırada e, bir e, ihtilaf konusu olmaya devam edecek ama sonuçta tahir elçinin ee, ölümüne giden e, yolun e, bu e, hiçbir şekilde e, farklı bir e, sesi farklı bir iddiayı veyahut gerçeği e, duymaktan hoşlanmayan o iktidar etrafında birikmiş e, milliyetçi, faşizan e, çevrenin e, onu bu son aşamaya kadar e, götürdüğünü söyleyebiliriz. Evet. Çekenin kim olduğunu bilmiyoruz. Hangi tabancadan çıktığını bilmiyoruz. Kasıtlı öldürülüp öldürülmediğini de bilmiyoruz. Ama Tahir Elçi'ye e, yapılan e, son bir buçuk aydan beri 15 Ekim'di yanılmıyorsam yenen Türk'teki Tahir'in e, PKK sadece bir terör değildir hatırlatmasını yapması arkasından açılan bilinç kampanyası, açılan e, dava soruşturma, gece yarısı gözaltına alınması, yurt dışına çıkış yasak konması sadece bunları söylediği için. Sadece evet. bunları söylediği için. Başka hiçbir şey değil. Sadece bunları söylediği için. E, onun e, bu onun bu sonu hak etmediğini hepimiz tabii ki biliyoruz. E, onun, ona bu sonu hazırlayanların kimler olduğunu da e, aşağı yukarı biliyoruz. belev ki, velev ki e, bir kaza kurşunuyla e, ölmüş olsa bile. Evet. ki öyle olup olmadığını da herhalde bilmeyeceğiz. Bilemiyoruz. Bilmiyoruz ve galiba da hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Maalesef. Keşke yanılabilsem bu konuda. E, tabii bu bir... E, Yunan trajedisi gibi sonuçlanan bir e, ölüm oldu e, son sözlerini e, bu şekilde sözler söyledikten sonra bir iki dakika bir dakika bir buçuk dakika sonra ölmek herhalde en mahir Yunan traedası yazarının bile akla gelmeyecek kadar e, hem gerçekçi hem de hem de inanılır gibi değil e, Bu da aynı zamanda yaşadığımız orada yaşananı Diyarbakır'da yaşananı, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Hakkari'de e, ve daha adını sayamadığım bir dizi yerde, Kızıltepe'de yaşananları e, çok somut biçimde e, özetliyor. Oradaki insanların yaşadıklarını çok somut biçimde özetliyor. Bu bölgede ve operasyonlar ve çatışmalar yaşanmasını istemiyoruz demişti son sözlerinde. Biz bu alanda çatışma, operasyon ve şiddet istemiyoruz demişti evet ee, onu dediği için öldürüldü derseniz herhalde onu dediği için o anda öldürülmedi ama bunun gibi şeyleri yıllardır söylediği için zaten öldürülmek üzere düğmeye linç edilmek üzere düğmeye basılmıştı Tahir hakkında ee, diğer e, konuya gelirsek Türkiye, Rusya arasındaki gerginliğin öyle çok Tayyip Erdoğan'ın arzuladığı gibi maalesef, buna da gene maalesef dememiz lazım. Çünkü sonuçta bütün Türkiye olarak bir bedeli ağır, sonuçları ağır olabilecek bir gerginlik içine sürüklendik. Bu girdap, bu bir girdap aynı zamanda şiddet girdabı gibi başka bir girdap iktidarın iktidar sarhoşluğunun girdabı bu aynı zamanda Türkiye kağıt üzerinde yasalara uluslararası hukuk kurallarına göre Rus uçağını 17 saniyelik bir sınır ihlali yaptıktan sonra düşürme hakkına sahip. Savaş halinde olsanız zaten böyle bir şey e, tartışmazdık bile. Savaş halinde değilseniz bir uçağın sınır ihlali yapıldığı için düşürülmesi için yeterli gerekçe o uçağın birkaç saniye, on saniye, on yedi saniye sınırlarınızı e, ihlal etmiş olması değildir. Evet. O sınır ihlalinin sizin güvenliğiniz, devletin ve toplumun sınır güvenliği açısından açık tehdit oluşturduğuna ikna olmanız gerekir. Bunu ispat etmeniz gerekir. Ve gariptir ki bu uçak Türkiye sınırlarının oradaki haritası itibariyle daha önceden kendisine ihdar edilmiş de olsa Türkiye sınırlarına paralel olarak uçan bir uçak Türkiye sınırlarına doğru Türkiye'ye girmek amaçlı Türkiye sınırlarına doğru dike gelen bir uçak değil. Sınırlarımızın Doğu Batı istikametinde paralelinde giden iki uçak. Fakat bizim sınırımız o paralel üzerinde bir yerde e, takriben 10 kilometrelik, 15 kilo, 10 kilometrelik, belki biraz daha derinliği de takriben 10-15 kilometre olan bir e, uzantısı var Suriye'nin için. Ve o uçaklar oradan geçerek o çıkıntının arkası, o Suriye'ye giren o küçük kara parçasının hemen batısındaki ee, Kızıldağ'ı bombalamak Kızıldağ'ın Türkiye tarafına bakan yamacını bombalamak istiyorlar. Bombalama hakları var mı? Bu doğru mu? Yanlış mı? Bu ayrı bir şey. Evet. Kızıldağ'ın Akdeniz'e bakan yamacını bombalıyorlar. Kızıldağ'ın e, Doğu yamacını bombalamak istiyorlar. Bu ayrı bir şey. Bu tartışılır. Ama sonuçta Suriye'de olan bir olaydan bahsediyoruz. Ve, e, ve biz İhtar ediyor. Bizim uçaklarımız ihtar ediyor ve bir uçağı düşürüyoruz. Sınırlarımıza yönelik Türkiye'ye yönelik açık biçimde tehdit oluşturmayan paralel giden ve nitekim 17 saniye sonra hiçbir şekilde rotasını değiştirmediği halde sınırımızdan girip çıkan bir uçaktan bahsediyoruz. Herhalde dünyada bunun örnekleri çok fazla yoktur. Savaş halinde olmayan bir ülkenin sınırını 17 saniye ihlal etti diye e, ve sınırını paralel biçimde geçerken ihlal etti diye e, düşürdüğü bir komşusunun sınır savaş halinde olmadığı bir komşusunun uçağı. Bunun çeşitli aşamaları var. E, uçakların kalkması, o uçakların diğer uçağı sınırın dışına çıkmaya e, zorlamak için e, eşlik etmesi bir dizi uç Biz ayrıca da bu konuda herhalde Dünyanın en tecrübeli ülkelerinden birimiz olmamız gerekir. Yunanistanla Türkiye arasındaki bu sınır dalaşı e, konusunda herhalde hem Yunan pilotları hem Türkiye pilotları dünyanın en tecrübeli pilotları olması gerekir. Yılda kaç yüz defa yapıldığını bilmiyoruz. Evet. Ve bir uçak düşürülüyor ve arkasından da bu uçağın düşürülmesiyle ilgili tamamen haklıyız. Konumunda işte arada sırada işte üzülüyoruz biz bunun böyle olmasını istemezdik diye e, küçük laflar çakarak e, söyleyerek bir e, e, bir savaş kazanmış e, ülke edasıyla baktığınız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi yandaş gazetelerine basınına televizyonuna bir savaş kazanmış ülke edasıyla büyük ülke olduğumuzu gösterdiğimiz iddiasıyla ee, övünüyoruz. Hakikaten e, insanın e, ciddi biçimde bu toplumun bir kesiminin akıl tutulmasından öte, yani aklının tutulmasından çok daha öte, aklının bambaşka biçimde çalıştığını ve bu akıl, bu, bu çalışma tarzının hepimizi bir felakete sürükleyeceğini, kendileri de başta olmak üzere bir felakete sürükleyeceğini de aşağı yukarı görüyoruz. Bu çok vayim bir durum. Ve bu akıl tutulması Devletin aklının tutulmasına dönüşmek durumunda yavaş yavaş. Bir bulaşıcı hastalık gibi. Tahir Elçi'nin karısına Tayir öldürüldükten bir gün sonra bir SMS mesajı yollayıp kendisinin de öldürüleceğini ardından kendisinin de öldürüleceği tehditini yapmak ne demektir? Ve Bu tehdidi yapan kişinin polis olma ihtimali var evet, bir İstanbul'da görmüş. Beyoğlu ilçesinde çalışan bir polis olma ihtimali var bu ne demektir ihtimali var diyorum çünkü bilmiyoruz belki o polis e, sizin ismi kullanıldı şimdi artık moda oldu biliyorsunuz işinize gelmeyen mesajları hep başkası kullanıyor e, iddiası. Ama bu mesaj gitmiş. Herhangi birisi, Türkçe yazan birisi bu mesajı yollamış e, Türkiye'nin elçi. Ve bu nasıl bir zihniyet? Bu nasıl bir insanlık öncesi, yaratık halidir? Ve bu toplumun içinde ne kadar çok var bundan? Başka toplumların içinde de herhalde baksak, aynı oranda buluruz. Ama biz bu toplumun içinde yaşıyoruz ve bu toplumdan konuşmak ile Evet. Ee, Suriye ile ilgili büyük ihtimalle yapılan eylem bir e, uçağın, Rus uçağının düşürülmesinin ötesinde e, ilk daha da vahim olanı bir başka cephesiyle Türkiye'nin Suriye ile ilgili yapabileceği yapmayı tasarladığı, benim onaylamadığım ama devletin ve hükümetin yapmayı tasarladığı girişimleri de bütünüyle baltalayan bir girişim oldu. Tek kurşunluk tabancayı çektiler. Başka ikinci kurşuna sıkmaları mümkün değil. Başka bir silahları kalmadı. İkinci kere Rus uçağını düşürecek halleri yok. Ee, Ruslar o bölgeye e, füze konuşlandırarak aslında Türkiye'nin istediği talep ettiği e, hava hava e, sahası e, ambargosunu Ruslar uyguluyorlar bundan sonra. Rus füzeleri ve uçakları olsa hava ambargosunu fiilen uyguluyorlar. Ve Türkiye herhalde bunu ara istemiyordu. Ve Kürt korkusu, Kürt sorunu korkusu nedeniyle dili dişi kenetlendiği için de başka hiçbir şeyi görme kapasitesi kalmamış olan bir e, bakıştan bir duruştan bir politika bir politika yapıcılığından veya yapamayıcılığından hepimiz çok ağır bir bedel ödeyeceğiz. Evet. Ve hakikaten tek kurşunluk, tek atımlık tabanca. İkincisi yok bunun. Ve şimdi Rusya'nın aldığı, yani Putin aldığı ve hukuk devleti çerçevesinde aslında hiçbir şekilde yeri olmayan çünkü orası da Putin. Orası da Putinizm. Orası da Rusya. Hani Türkiye'deki Erdoğanizm neyse orası da Putinizm. Ve e, tamamen keyfi biçimde iş adamlarının e, derdest edilip Soçi'de e, bir kampa yollanması, Türkiye'ye e, sınır dışı edilmek üzere bir kampa yollanmaları, sınırdan geri çevrilen insanlar, e, alınan e, Türkiye e, alınan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının e, Rusya'da çalışma iznini iptal eden tamamen keyfi kararlar. Tamamen keyfi kararlar bunlar. Evet. Yani bir bir gün bir gün içerisinde çıkarılmış kararlar. Tamamen keyfi. Yani uluslararası hukukta yurttaşlara kişilere yönelik bir devletle yapılan e, ihtilafta kişilere yönelik cezalandırma yapılmaz eğer demokratik. Ama demokratik ülkelerden bahsetmiyoruz. İşte birbirinin benzeri iki devlet adımının birbirleriyle yapılan e, dalaşının sonuçlarını e, insanlar ödüyorlar. Peki Erdoğan'ın gelin konuşalım Rus uçağı olduğunu bilseydik farklı davranırdık açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz Ahmet Bey? E, geri adım atmak istiyor. Ama tabii ki Aynı Mavi Marmara vakasının tersi oldu. Yani nasıl biz Mavi Marmara'da İsrail'den özür dileyeceksin açıkça özür dilemedikçe biz kabul etmeyiz dedi, dedi Tayyip Erdoğan. Yıllar boyunca en sonunda açıkça özür dilemek zorunda kaldı Netanyahu. Obama'nın telefon görüşmesini hatırlıyorsunuz. Evet. Vladimir Putin'in ilk talep ettiği şey özür dileyeceksiniz. Bilseydik, bilmeseydik özür dileyeceksiniz. Davutoğlu da biz kesinlikle hiçbir şekilde özür dilemeyiz dedi. Gerçi Davutoğlu 2011 yılın 2012 yılında 3 ay içinde, 3 hafta içinde mi, 3 ay içinde mi, eve camisinde namaz kılacağız, Suriye'nin 2-3 haftalık işi var demesiyle de maruftur. Dolayısıyla şimdi dediğinin 15 gün sonra hükmü kalmayabilir. Ama şimdi söylediği biz kesinlikle özür dilemeyeceğiz, söz konusu değildir dedi. Öbür tarafta özür dilemeniz gerekir. Özür dilenmesini talep ediyor. Durum bu kadar basit. Evet. Bu kadar basit. Düşen bir uçak var. Ölen bir pilot var. Şimdi diğer ölen pilotun naaşını devlet töreniyle dini törenle ve devlet töreniyle Rusya'ya yollayarak bu işi telafi etmeye çalışıyor hükümetimiz. Evet. E, yapsınlar bunu yani yapmalarını eleştirmeyeceğiz tabii ki. Evet. Yapsınlar. Ama e, işledikleri e, eylemin e, uluslararası hukuk açısından gerekli bir gerekçe dayandığını ama yeterli bir gerekçe oluşturmadığını da bilsiniz. Evet. E, Ahmet Bey peki Rusya'nın bu işinin petrolü Türkiye tarafından satın alınıyor argümanını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün bu konuyla alakalı Paris'te bir polemik yaşandı. Türkiye'de görmeye alışkın olduğumuz... İspat e, ispat edemezsen istifa et e, sözünü bu sefer cumhurbaşkanı Putin'e söyledi. Buna benzer bir lafı. Ben hazırım dedi koltuğu bırakmaya eğer Türkiye eşit tan olursa. Bu aşağı yukarı 6 aydan beri 6 e, aydan beri söylenen bir şey. Yalnız maalesef e, bu iddiaları çeşitli e, sitelerde, çeşitli gazetelerde okuyoruz Türkiye ile ilgili aşağı yukarı 1 hafta 10 günden beri hemen hemen bütün batın gazetelerinde sadece Türkiye değil bunun içinde İsrail'in de kısmen olduğu Ürdün'ün olduğu ama esas İsrail'in olduğu, Kıbrıs'ın olduğu hem kara para aklama yani işit parasının Saddam'ın subaylarının oluşturduğu kara para aklama şebekeleri vasıtasıyla aklandığına dair bunun Türkiye'deki bazı bankalar üzerinden de yapıldı ama sadece Türkiye değil petrolle ilgili Türkiye'nin Türkiye Türkiye'ye de bu petrolün geldiği %20 piyasa dünya piyasası fiyatının %20'sine Türkiye'nin bu pet, Türkiye bu petrolün geldiği, rafine edilip bir kısmının gene oraya gittiği, bir kısmının e, Mersin limanından e, e, ihraç edildiği, hatta bunun İsrail'e satıldığı. Bu da bir iddia. Aradaki bu, bunlar hep iddialar. Fakat şunu kabul edelim şu ana kadar bunun somut bir belgesi, ismi, şu kişidir, şunlar yapıyor ismini daha kimse telaffuz etmedi. Telaffuz edilen bir iki isim var. Bir iki gün önce çıkan, işte sınırda e, bu petrolü e, Türkiye sınırında alan e, iki e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan, iki e, yurttaşlığı olan bir kişiden bahsediliyor. İsminin de hatta galiba e, bir yerde veya kullandığı isim. Amerika de Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamadan mı bahsediyorsunuz? Yoksa farklı bir açıklama mı bu? Farklı bir açıklama. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de yapılan bir açıklama vardı. Burada da işte Rus iş adamları ve Suriyeli yani Esad'a bağlı olan e, görevlilerin bu işit petrolünü aldığından bahsediliyordu da. Şimdi bu ayrı cephesi evet onu da söyleyeceğim. Hı hı. Bu Türkiye ile ilgili olan kısmı ama diğer taraftan ben e, Şam'daki e, bazı Şam'da yaşamaya devam eden e, tanıdığım kişilerden bir yıldan beri e, duyduğum bir şey var. IŞİD'in petrolünün bir kısmını da e, Başar Esad alıyor. Bunu bir yıldan beri ben duyuyorum. Yarısının olduğunu söylüyorlar. Yarısının IŞİD'in Başar Esad'a satıldığını söylüyorlar. Bir kısım orada bir ticaret olduğunu, ciddi bir ticaret olduğunu ve bunun aracıları olduğunu ve bunların işit olmadıklarını aracıların söyleniyor. Irak sınırına bu petrolün geldiği, 50-60-100 tankerin geldiği, orada bir tür açık sınırda açık arttırma piyasası oluştuğu gibi iddialar var. Ama şimdilik bunlar hep ortada bir iddia olarak yani belgesi olmayan, tevatür seviyesinin ötesine geçmeyen iddialar şu kişi şurada şunu yaptı şu petrol diye maalesef daha çıkartılmıyor. Varsa elde bunların bilgisi belki bunları daha ileride yavaş yavaş kullanmayı tehdit unsuru olarak kullanmayı düşünüyorlar diye düşünüyorum. Ama maalesef böyle bir böyle bir iddia yeni değil ama giderek artan biçimde tabii ki kullanılıyor. Şunu unutmayalım yani Rusya Mağdur olduğu için doğru söylüyor diyemeyiz. Türkiye e, mağdur olduğu için başka konularda doğru söylüyor di. Mağdur olmak doğru söylediğinin kanıtı olamaz. Evet. O yüzden çok dikkatli davranmamız lazım. Yani Rusya'dan gelen bilgiler, Türkiye'den bilgiler gelen bilgilerden daha sağlıklı değil. Türkiye'den gelen bilgiler, Rusya'dan gelen bilgilerden daha sağlıklı değil. Çok dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden. Çok hızlı hüküm vermemek ve e, mümkün olduğu kadar nesnel bilgiler, belgeler. Şu anda kimse nesnel bilgiyi ortaya dökmüyor. Hep mıştır üzerinden, mış üzerinden koyuyor. O varmış, bu varmış, da tamam. Kim, isim, nerede, nasıl, kaç litre, kaç lira, kim almış, para nasıl transfer edilmiş. Bunlarla ilgili çok yavaş, şimdi yavaş yavaş somut bilgiler gelmeye başlıyor mesela. Alen Kaval'ın bir makalesini okurum bu. Suriye, Irak sınırında nasıl Irak petrolün tankerlerle sınıra geldiği orada bir açık alanda piyasa oluştuğu Irak'tan gelen kişilerin nakit parayla %20'si peşin %80'i sonra ödenmek üzere açık arttırma ile bu petrolü aldıkları falan diye şimdi yavaş yavaş somut bilgiler gelmeye başlıyor. Hmm. Ama e, Rusların bu petrol tankerlerini, kamyonlarını bombalamasına kadar biz kamyonların lafını işitmiyorduk. E, Ekim ayında bir makalede ben okumuştum. Financial Times'a e çıkan. Evet. Esat ve IŞİD Suriye doğalgazını birlikte işletiyor diye. IŞİD AŞB. Doğalgaz ama o. Evet ha. bu doğalgaz. Doğalgaz üzerinden evet. böyle bir anlaşmanın yapıldığına dair de çeşitli iddialar dile getiriliyordu. Evet evet. Böyle bir şey söyleniyor sürekli. Ama dediğim gibi şu anda hep bunlar e, ön bilgi statüsü e, Son olarak Türkiye e, vaktimiz bitti galiba. E, ufak bir değinebilme fırsatı bulabiliriz gene Avrupa Birliği'ne. E, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde de ilginç bir e, döneme giriyoruz. E, bir taraftan e, Türkiye'nin e, Avrupa Birliği üyelik sürecinin e, müzakerelerin yeniden canlandırılacağını, canlandırılma için düğmeye basıldığını hem Avrupa Birliği temsilcileri hem e, Türkiye e, ilan ediyorlar. Bundan gocunacak, bundan üzülecek bir, bir konu değil. Hı. Ama doğru değil. Maalesef. Keşke doğru olsa. Doğru değil. E, açılan fasıl e, şu anda hiçbir e, teknik sonucu olmayan, bir tek belki Türkiye'nin Merkez Bankası'nın bağımsızlığını e, iyice e, ortadan kaldırma niyeti varsa, onu yapmak da biraz daha zorlanıcı. Avrupa Birliği'nin biraz parmak sallayıp kaş çatacağı ama ne kadar artık Avrupa Birliği'nin parmak sallaması ve kaş çatmasıyla Türkiye e, geri adım atıyor. Onu da e, pek e, tahmin etmek zor. E, e, üyelik amacının, üyelikle bitmeyecek olan bir süreçte Avrupa Birliği'nin bir demokratik kaldıraç fonksiyonu görmesi de tabii ki e, hemen hemen kalmıyor. E, diğer taraftan tarafına verilen vizelerin kaldırılması ağza çalınmış bir parmak bağlı. Keşke kaldırılsa. Buna da karşı çıkacak değiliz. üzülecek değiliz elbette. Keşke kaldırılsa. Ama bunun kaldırılması için gerekli olan koşulların ne kadar detaylı, ağır ve bir kısmının Türkiye tarafından kısa vadede yapılmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla inandırıcı değil. Keşke diyorum gene. Keşke doğru olsa. Keşke yanılsak, keşke Ekim 2016'da gerçekten Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine giden yurttaşlarının için vize kalkmış olsun. Ama inandırıcı değil. Ve e, bunun karşılığında Türkiye'ye verilen bir 3 milyar avroluk ama onun da ne kadarı, ne zaman verilecek, nasıl toplanacak belli değil. Ortada sadece 500 milyon avroluk bir miktar var şu anda somut olarak gözüken. Bir yıl mı, iki yıl içinde mi verilecek o da belli değil. Türkiye'yi aman bu Suriyelileri kendi ülkende tut bunları sakın yurt dışına çıkmalarına e, izin verme engelle yani Türkiye'yi bir tür e, mülteci e, e, toplama merkezi olarak sürekli mülteci toplama merkezi olarak tanımlayan 2, milyon, 2 milyondan fazla mülteciyi e, Türkiye'de tutulması için her türlü ilkesini bir tarafa bırakmaya hazır bir Avrupa var. Ve o kadar komik ki Türkiye'de 2 milyon, kalsın Türkiye'de 2 milyon. Ben rahatsız değilim Türkiye'de Suriyeli mültecilerin olmasından. Bilmiyorum sen rahatsız mısın? Ya rahatsızlıktan daha ziyade dün mesela bizim bir yeni başlayan programımız var Hamish diye. O Hamish programında Suriyeli mültecilerin durumu anlatılıyor. Ve o anlatılan durumlardan bir tanesi de burada Suriyeli yaşayan çocukların eğitim hakkıydı. O kadar fazla zorlukla karşılaşıyorlar ki yani hem denkliklerini evet. bulamıyorlar. İlkokuldaki o çocuklardan da bahsediyorum Tabii. ben bu arada. Herhangi bir altyapı çalışması olmadan bir... Soru sorabileceğiniz bir mecra olmadan, bir bilgi vermeden o kadar fazla zorluklarla karşılaşıyor ki bu çocuklar. Yani elbette kalsınlar ama bu şekilde kaldıkları zaman Almanya'da mı kalmak istersiniz siz bu durumda? Yoksa Türkiye'de mi kalmak istersiniz diye bana sorduğunuz zaman ben Almanya'da kalmak isterdim açıkçası. Tabii Suriyeli zaten isteyeni kimse tutamayacak. Avrupalıların da zaten en büyük yanılgısı o. Kimse tutamayacak gitmek isteyenleri. Ve evet. o Almanya'da, İsveç'teki Suriyeli... E, sayısı kritik noktayı aştı. Onlar artık bütün diğer Suriyeli için akrabaları, dostları, ahbapları, arkadaşları e, olduğu için hepsi hepsinin Türkiye'de veya Suriye'de bir cazibe noktası. Evet. Ve bunu bir de bunu da biliyorlar ve burada kalkıp bazı Avrupa Birliği ülkeleri ilan ediyorlar. Utanarak okudum. Portekiz, yanılmıyorsam. Beş. Suriyeli ailenin alınacağını kabul edileceğini iftarla ilan etmiş. Hmm. Çok büyük bir iş yapmış. Ama Suriyelilerden de ilginç bir şey gelmiş. Biz Portekiz'e gitmek istemiyoruz demiş. <gülüyor> i̇lginç mu evet. Alınacak bir durum. Neyse, buna devam edeceğiz. Tamamdır. Görüşmek üzere Peki Ahmet Bey. Çok güzel. teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, e, Ahmet İncelli Türkiye'nin ve dünyanın girişimleri üzerine bir şeyler konuşa, e, bir konuları ele alabilme fırsatı bulabildik. Şimdi güven güzel ile açık bilinç programına başlayacağız ama ufak bir hatırlatma yapalım. Bu açık bilinç programı Ömer Madra buradayken daha önce yaptığımız kayıtlardan e, yapılmış kayıtlarla vereceğimiz olan e, programlar olacak. E, bunun da duyurusunu şimdiden yapalım. Ömer Madra'nın sesini özlemiş olanlar için de ufak bir nefes alma süreci olabilir belki bu da. Açık kaste. Музыка Sobin Blues, Amerikalı senaryo yazarı, yönetmen, aktör, komedyen, caz müzisyeni, yazar ve oyun yazarı Woody bugün doğum günü. 1935 yılında bugün doğmuştu ee, ve beslediği parçalardan bir tanesi olan Sobin Blues'u da bu vesileyle çaldık Woody Allen'ın e, ve kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Açık gazeteye. Evet, e, Suriye'deki patlamalardan bahsedelim. Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde 30 Eylül'den beri devam etmekte olan hava saldırılarında geçtiğimiz hafta sonu en kanlı günlerden biri yaşandı. Rus şirketleri Humus, Hama, Halep ve İdlib'de birçok hedefi vurmuş. Joron Eivson birine göre. Muhalif kaynaklar İdlib vilayeti sınırlarında bulunan Eriha ilçe merkezindeki pazar yerinin Rus savaş uçaklarınca hedef alındığını söylemiş. Rejim muhaliflerinin kontrolündeki bölgede bu yapılan saldırı sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 40 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmış. Bombardıman sonra Senkaze dönen yerleşim yerinde arama-kurtarma çalışmaları güçlükle sürmüş. Yaralılar Sahra Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. Daha önceden verdiğimiz haberlerde hastanelerin de hedef alındığına dair bilgiler vardı. Türkiye'nin geçtiğimiz hafta sınırı ihlalinde bulunan uçağı düşürmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki hava harekatlarını yoğunlaştırdığı da belirtiliyormuş. Rus Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da Suriye'deki uçaklarımız kendi savunmamız için de ilk defa e, havadan havaya füzelerle donatıldı denilmiş. Rus Hava Kuvvetleri Suriye'de havadan havaya füze donanılan uçaktan ilk kez uçulduğunu duyuruyor bu vesileyle. E, Hava Kuvvetleri Sözcüsü Igor Klimov bunu duyuranda e, ilk kez yalnızca ofab 500 ve kab 500 bombalarıyla değil kısa ve orta menzilli havadan havaya füzelerle göreve çıktığını da ifade etmiş bu uçakların. E, Klimov e, Rus Hava Kuvvetleri Suriye havadan havaya füze e, donanımlı uçaklarının ilk kez uçtuğunu duyururken açıklamada uçakların savunma için füze donanımlı olduğu belirtilmiş e, Klimov yönlendirme cihazlarıyla donatıldığında söylemiş füzelerin e, çeşitli askeri tedbirlerde de alındığı görülüyor Türkiye ile arada yaşanan bu gerilim dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Genelkurmay Başkanlığından bahsediyorum. Rus pilotun cenazesinin nakliyle ilgili yaptığı açıklamada 30 Kasım'da 30 Kasım 2015'te Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde bir tören düzenlendiğini ve bu askerin naaşının alındığını, dini törenle pilotun cenazesinin hastaneden alınarak Esenboğa Havalimanı limanına gönderildiğini söylemiş ve Moskova'ya da uğurlanmıştır diye bir açıklama yapılmış. Vatan Gazetesi'nden yapılan açıklamada bu şekilde konuşuluyor Kısa bir vaktimiz kaldı 5 dakika sonra Ömer Bey'e bağlanacağız Ama Diyarbakır'daki son gelişmeleri de Aktarabilmek için ufak bir vaktimiz var Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Geçen cumartesi günü PKK'lı militanlar iki polisi öldürmüş Ve çıkan çatışmada Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi de aynı şekilde hayatını kaybetmişti Bu, konu, bu olaydan sonra Bölgede sokağa çıkma yasağı yaşanmıştı Yasağın kalkmasından bir saat önce Cumhuriyet Başsavcısının avukatlar ve olay yeri inceleme ekipleriyle elçinin vurulduğu yerde yapmak istediği keşif yine çıkan çatışmalar nedeniyle iptal edilmiş. Keşif yerinde kovanların yerini gösteren numaratörler olay yerinde kalmış. Bu ikinci kez yaşanıyor. Yasağın kalkmasından bir saat sonra tamamlanamamış olan bir olay yeri inceleme. Çok sayıda ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelmiş diye yazıyor Hürriyet'in internet sitesinde. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra Diyarbakır Baralı Başkanı Tahir Elçinin öldürüldüğü bölgede çok sayıda kişi gitmiş bu bölgeye. Burada olanları görmeye çalışmışlar. Elçinin öldürüldüğü Yenikapı sokaktaki dört ayaklı minarenin hemen aşağısında bulunan ve hendeklerin kazıldığı alanda çatışma ve patlamalar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin tahrip olduğu ve kullanılamaz hale geldiği görülmüş bu bölgede iş yeri bulunan esnafın bir bölümü kepenkleri açarak temizlik yapmış, bazıları açmamış. Ee, bildiğiniz Suriye yandıran görüntülerin olduğu da söyleniyor. CHP Genel Merkezi için GP Genel Merkezi için rapor hazırlayacakmış. Ee, Naci Sapan milletvekili adayı olan gazetecinin Naci Sapan Diyarbakır'dan Sur ilçesine gelerek buralarda bulunanlar da görüşmüş. Sapan esnafın son derece tedirgin olduğunu bu nedenle Büyük bir bölümünün işyerlerini açmadığını söylemiş sokaklarda bombalar patlamış işyerleri tamamen tahrip edilmiş durumda insanlar tedirgin bundan sonra ne olacağıyla ilgili kaygı var bu kentin insanı olarak yaşananlarla ilgili izlenimlerimi CHP Genel Merkezi'ne rapor olarak sunacağım demiş. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da yapılan bir diğer açıklama var. Demirtaş Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin Tahir Elçi'yi öldüren kurçunun polisin silahından çıktığı kesindir diye konuşmuş ve aynı şekilde Tahir Elçi katledildi neredeyse bizi suçlayacaklar bu devlet bize nasıl aidiyet duygusu bu devlete biz nasıl aidiyet duygusu duyacağız diye sormuş hükümet yanlısı değilseniz devlet düşmanı olarak ilan ediliyorsunuz açık hedef haline geliyorsunuz Kürtlerin bir devleti yok Türkiye devleti tüm yurttaşların ortak devleti gibi davranmıyor ülkenin yarısı AKP tarafından düşme olarak gösteriliyor diye konuşmuş ve e, Tahir Elçi öldüren kurşunun polisliğinden çıktığı kesindir demiş. Ee, polislerin yaptığı açıklamalar var dikkatim dağıldı vuramadım diyor Habertürk'ün haberine göre elçinin ölümünden sonra olayın yaşandığı sokakta görevli 4 polisin ifadeleri alınmış güvenlik şubede görev yapan ve kimliği gizli tutulan bir polis silah sesi geldikten sonra ne olduğunu anlayamadım önce kaçan kişiyi fark etmedim ikinci saldırganı fark ettim hareket halinde olduğu için ve üzerime silah fırlatınca dikkatim dağıldı vuramadım demiş Habere göre diğer polis memuru ise atış ettim ancak vurup vurmadım konusunda emin değilim demiş. Mermilerin bitince yere düşen arkadaşımın silahını aldım. E, yere düşen arkadaşımın silahını aldım şeklinde ifade vermiş. E, görüntülerde deşifre olan polislerin de başka illere tayinlik çıkacağına dair de haberler mevcut. Aynı zamanda Selahattin Demirtaş, Dündar ve Gül'ün ile alakalı olarak da e, bir açıklama yapmış. Mitterler ile ilgili yayınladıkları haber ve görüntüler nedeniyle Casusluk suçlamasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasına dair de e, konuşmuş. Dündar ve Gül'ün dik duruşu özgür medyada adına gurur vericidir. Dündar ve Gül bir suçu ortaya çıkardıkları için bunun bedelini ödüyor. Baskı altında tüm ile dayanışma halindeyiz demiş. Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluğunu itirazında e, verelim. Bu haberi de verelim. Geçen hafta tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün avukatları iki gazetecinin tutukluluğuna itiraz etmiş. Avukatlar tutukluk kararını veren yedinci sulh ceza hakimliğine verdikleri dilekçede biz, biz üzerimize düşeni yapıyor ve anayasaya yasalara e, ahim kararlarına aykırı olan tutuklama kararına itiraz ediyoruz demiş. Gerisi sizin bileceğiniz iş tercih ve sorumluluk sizdedir denilmiş Dündar. Ve gürün avukatlarından Akın Atalay tutuklama kararı veren mahkemenin 3 gün içerisinde itirazın, itiraz dilekçesine yanıt vermesi gerektiğini de söylemiş. BBC Türkçe'ye bilgi veren Atalay mahkemenin olumsuz yanıt vermesi halinde taleplerini üst mahkemeye ileteceklerini de aynı şekilde söylemiş. Atalay'ın verdiği bilgiye göre avukatlar itiraz dilekçesi vermese de mahkemenin tutukluluk durumunu ayrı bir kere gözden geçirmesi gerekiyor deniliyor haberin içerisinde. Dündar e, ve Gül Silivri 9'un nolu cezaevinde ayrı koğuşlarda tutuluyor. E, Türk Ceza Kanunu'nun 314'e 2. maddesine göre teröre yardım ve yataklık 328. maddesine göre siyasi ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri temin etmek ve 330. maddesine göre de siyasi ve askeri casusluk amacıyla gizli kalması gereken belgeleri açıklamak ile suçlanıyorlar. Halen Silivri'de bulunan Dündar ve Gül haklarındaki suçlamaları da reddediyorlar. Bu konuyla alakalı birçok konuyu da görebilmek mümkün bugünkü gazetelerde. Şimdi e, Ömer Madre'ye bağlanacağız. Paris'teki son durum e, ve neler olduğunu e, bize kısa bir e, özet geçmesi için. Paris'te son tango. KOK 21 Açık Radyo, iklim Zirvesi'ni ve etrafındaki eylemleri yerinde izleyin. Alo, günaydın, merhaba. Günaydın Can, ne haber? Ee, fena değil hocam, siz nasılsınız? Yoğun bir gün geçirmişsiniz galiba. Evet, çok yoğundu fakat yani çalışılıyor. Yoğun bir gayret var. İyiler de var, kötüler de var. Şimdi öncelikle şeyden bahsetmek iyi olabilir. Bu Paris'te anlaşmaya vardığı, varılacak bir anlaşma çıkarsa bunun aslında insanlığa ve toprak anaya karşı bir suç teşkil edeceğini söyleyen yerli hareketi bir bildirisi yayınlandı dün. Bu çok önemliydi çünkü özellikle de ya, sahte çözümlere fosil yakıtların şeyi, yerden çıkarılması ve yakılması ile ilgili sahte çözümlere gidilmesi durumunda bunu mahvedeceğin insanları özellikle de yoksul ve yerli halkların durumunu mahvedeceğini söylüyorlar. Bunların arasında işte karbon telafi mekanizmaları denen şeyler biyo yakıtlar biyo ya da agroyakıtlar ve karbon ticareti nükleer enerji gibi şeyler de var ve bunun, bunun sonucunda da toprak var toprakların gasbedilmesine insan haklarının çiğlenmesinesiinden yol açacağı söyleniyor bu seyrettiğimiz her şey bu işte bu her şeyi değiştirir filminde gördüğümüz ön planda gördüğümüz Lyman diye bir yerli Kanadalı yerli kadının da başında başını çektiği bir <gülüyor> şeydi hareketti. Ben de, biz de tesadüfen ne, rastladık şey tesadüfen di tabii yıllardan beri orada Tom Goldt Amerika'dan tanıdığımız Atom Altın dişi 18 yıldır filan bu <gülüyor> şeyi sürdürüyor evet. mücadeleyi. Oradaydı. Kendisi böyle 2 metre 10 santimlik ve 150 kiloluk dev gibi bir kızın reisi yani bir reisi. Onunla itiraflı bir söyleşi yaptık. Yani 15-16 dakikalık bir söyleşi yaptık. <gülüyor> Onu da daha sonra yayınlarız ama kendisi ne işte e, mücadelenin ne sonuç vereceğini sorduğumuzda <gülüyor> yani biz şey olarak Yerli olarak insanlara güveniriz. Önümüz bununla e, geçti ama zorlu bir çok zorlu bir mücadele olacağını dan bahsediyorum çünkü işin içinde dünyanın bütün zorlu şirketleri BP, Total, Shell, Chevron, Air France gibi hava yolları ya da BHP, Billiton gibi e, Avustralya'nın kömür şirketlerinin da bulunduğu müthiş bir <gülüyor> şey var ittifak var ve Red. R-E-D-D diye adlandırılan bir ittifakla bu sahte sonuçları bize dayamaya çalışıyorlar diyorlar. Ee, tüm devlet reisleriyle beraber, yerli reisleriyle beraber yaptıkları bir toplantıdan on, onları orada bulduk ve konuştuk. Bir bu önemli bir gelişmeydi. Evet. Bir ikincisi Paris'teki e, bu topun ağzında olan diyelim ülkeler yani Alliance of Small States denen AOSD diye kısaltılıyor diğer topun altında olan ülkelerle beraber iki derecenin tutulmasının <gülüyor> yıkımla sonuçlanırdı söylüyorlar yani ana hedef her zaman Paris'te iki derece olarak öngörülüyor ya evet Bankimun da öyle demişti hatta evet, dünya tarih kitabında. E Evet, iki dereceyle bu işin olamayacağını ve milyonlarca insanın mesela Bangladeş gibi, Filipinler, Sudan ve Vietnam gibi ada devletlerini geçtik. O küçük nüfuslu kayalıkları, ada devletlerini geçtik. Şeylerin de böyle büyük nüfuslu Sudan, Vietnam, Güney, Güneydoğu, Asya, Filipinler ve Bangladeş gibi deniz seviyesinin altındaki ülkeleri de hayatlarının perişan olacağını söyleyen ve bunun mutlaka bir buçuk derecede tutulmasını söyleyen bir e, hareketin bildirisi vardı. O da yankı yarattı diyebiliriz. Yani çok ciddi bir e, kapışma var bu konularda. Türkiye'nin de tavrına gelince şimdi ona da geçelim iki dakikalığına. Evet. Bir dakikalığına hatta e, yani Başbakan şey pardon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son derece şaşıracak kadar kısa bir konuşması, dört dakika bile bulmadı, yaptığında e, dişe dokunur herhangi bir şey söylemediğini, zaten konuşmanın bir bölümü de şeyle geçti, e, taziye, işte Fransa'da korkunç oldurdu ölenlere taziyeyle, ondan sonra da şey dedi e, Erdoğan, yani bütün e, önümüzdeki iki hafta içinde başarıyla sonuçları tamamlamamız için e, biz de üzerimize düşeni yapacağız dedi. Ama hemen e, bu eski şeylerin üzerinde durdu. Yani ayrıştırma meselesi yani farklı sorumluluklar diye adlandırma. Artık burada konuşma konusu bile olmayan e, burada bile modası geçmiş olan bir konudan bahsetti ve işte Savunları azaltma ve uyum gibi şeylerin hakkaniyete uygun bir şekilde ele alınmasını söyledi. Ve iki dereceden tabii o da bahsetti. Ee, bu Türkiye'nin bir de yan etkinlik olarak IPC yani İstanbul Sabancı e, Politikalar Merkezi'nin hazırladığı e, ama kömürle ilgili raporun daha doğrusu AMDC diye adlandırılan yani hükümetlerin verdikleri <gülüyor> hedeflerin konuşulması üzerine bir yan etkinlikte de açıkça ortaya çıktı ki e, profesörlerin de e, yaptığı araştırmaya göre Türkiye kaderini kömüre bağlamış durumda. Bu Aklın hayalin alabileceği bir iş gibi gözükmüyor. Yani şeyden yenilenebilir enerjinin sözü bile geçmiyor. Hmm. Ee, yani Cumhurbaşkanı konuşmasında yenilenebilir enerji bir kavram olarak bile yoktu. Çok hayal kırıklığına uğratıcı bir şey bu. Ee, genel bir şey havası da hakimdi zaten. İklim bir marjinal konu gibi gözüküyordu. Onun üzerinde konuştuk biraz arkadaşlarla. Yani bu iklim zirvesini işte gerek Vladimir Putin'le gerekse diğer ülkelerle ilişkilerinde bir sanki aracı olarak kullanmak gibi bir hissiyat vardı. Bu doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum ama mesele konsantre olmadığı, dikkatini bunun üzerinde olmadı aşikardı. Evet. Bu yani... ama şey, şeyde de ortaya çıkıyordu çok acayip bir şekilde. Çok ayrıntısını görme fırsatım olmadı ama Hindistan'ın yanılmıyorsam başını çektiği ama bir şey var Güneş ittifakı şeyi var. O son dakikada dağıtılan, onun toplantısına yetişemedim ama dağıttıkları şeye şöyle bir göz attım bildirmeye bugün daha ayrıntılı görme fırsatımız olabilir e, Güneş enerjisi geleceği, Güneş İttifakı adından danışılabileceği gibi işte bütün ülkelerin güneş enerjisiyle ancak bu işi halledebileceğine ilişkin çok etraflı bir plan var ee, ve hemen liste, uzun bir listesi var bu, müttefik ülkelerin ee, ve 122 ülkelik bir liste var hızla gözden geçirdim ama Türkiye'nin adını göremedim yani Türkiye bir güneşle ilgili herhangi bir tailde girmemiş durumda dünyanın en güneşli ülkelerinden biri olan Türkiye'den bahsediyoruz bu son derece kaygı verici bir başka gelişme Türkiye açısından. Ve son olarak şeyi de söyleyeyim. Başpiskopos Desmond Tutu'nun Güney Afrika'lı apartheid mücadelesinin öncülerinden Mandela'nın mücadelesini en çok destekleyen kişi. Şimdi büyük bir açıklama yaptı ve vicdanlı olan insanların bu iklim değişikliği, adaletsizliğini e, destekleyen, finanse eden şirketlerle ilişkilerini kesmesi şarttır. Başka türlü olamaz. İşte o söylüyor. İki derece söz konusu iki derecede bir sürü ülke yüz milyonlarca insan şeyin altında, suların altında kalır. ve Aşırı kuraklıklar ve fırtınaların arasında ve türlerin de canlı türlerin de yüzde otuzu filan ortadan kayboldu. Biz zaten yarı, yarı yolu yarıladık yolu yarıladık iki derecede ve görüyoruz o korkunç ilk iklim dalgasını görüyoruz ve mültecilerin ilk dalgasını nereye ulaştığını da görüyoruz demiş dedi. Dolayısıyla bir de böyle bir sorun var. Çok aslında hiçbir eyleme izin verilmediği için bir de öyle bir problemi var bitirirken de şeyi söyleyeyim yani falan da gözaltına aldılar malum. Eylemcileri önleyici önlem olarak. Ev hapsi. Ev hapsi. 15 gün boyunca sadece günde 3 defa karakola gitmek için şey yapıp saat 6'ya kadar evlerinden çıkamayacaklar. Bu da dün açık dergi programına da katıldığında kısaca söyledim. Bizim da dönen şeyi hatırlatıyor bu Aynanın içinden alisin işte Kızıl Kraliçe Alice'e diyor ki kralın temsilcisini habercisini biz hapse attık İş, işleyeceği bir suç vardı diyor. Onu hatırlatıyor doğrusu. Peki diyor Alice ya suç işleme şeylerdi, e, daha iyi ya diyor Kızıl de daha iyi. O zaman suç işlememiş olur önlemiş oluruz Biraz buna benziyor Dün yani. Değil, değil. Evet ben de size o zaman şeyden bahsedeyim. Bugün gazetelerde e, neredeyse hepsinde bahsediliyor iklim zirvesinden. Aslında dünyanın en fazla canını yakan e, fosil yakıt olan petrolden de bahsediliyor. Fakat petrolün iklimle alakası ya da Erdoğan'ın iklim değişikliğine dair olan sözlerinden ziyade yine petrolün kimin tarafından alınıp kimin tarafından satılacağının e, kavgası var. İthamlar var, iklim değişikliğine dair bir şey yok. İklim zirvesindeki bu polemikler var ama e, herhangi bir şekilde dünyanın bu yöndeki gidişatına dair herhangi bir şey görebilmek mümkün değil. Bugün gazetelerin ilk sayfasından da. Evet, işte, yani yerliler falan çok farkında durumun. Tabii yerliler tutu gibi ya da tam altın diş gibi insanla müthiş bir mücadele veriyorlar. Boşta bir şey oldu. Biz önce yaptık şeyi ton, altın dişleri mülakatı. Sonra Özgecen demokrasi nağı kendisiyle mülakat yaparlarken görmüş. Yani biz burada önü bile aldığımız söylenebilir Güzel. bir anlamda. Böyle bir gidişat vardı. Fransız Orhan'da şey lafını da söyleyelim ve bitirelim. Biz her zaman hayatı Başka şehrin üstüne çocukları, küçük çocuklarını, gezegenin demişti. O yüzden askıya almadık, ertelemedik. KOP zirvesini değil. Ondan sonra bütün eylemcileri askıya aldığını söylemedi tabii. İlginç, trajik. Diyakarlık <gülüyor> zirvesi halinde geçiyor yani. Evet. Bakalım. Çok teşekkürler. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi, iyi. görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Paris'te son tango. Top 21. Açık radyo iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor. Ömer Madra'nın Birleşmiş Milletler 21. İklim Zirvesindeki izlenimlerini dinledik. Ee, kısa bir aranın ardından Ahmet İnsel ile Türkiye'nin ve dünyanın problemlerinin üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gaste.